Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillahi nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve naûzü billâhi min şurûri ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillâhu felâ mudille ve mâ yudlil felâ Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühû. Yâ eyyühellezîne âmenû tekûllâhe ve ve min وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۖ أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الأمور محدثاتها ve kulle muhdefetin bida ve kulle bidatin dalale ve kulle dalaletin finnar Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. İmam-ı Müslim'in sahihinden kitab İmanı imanı şerh etmeye devam ediyoruz. Bugün üçüncü dersimiz inşallah. İlk derste İmam-ı Müslim sahihi şerhleri ve elimizdeki mevcut Ahmet Davutoğlu hocanın şerhi ve hayatı hakkında bilgiler almıştık. İkinci derste de el Sünnet ve Cemaati gayrından ayıran üç meseleden bir tanesi olan imanın neyi tanımı, müsemması amel-iman ilişkisi yani amelin imandan müciz olup olmaması meselesi imanın artması, eksilmesi imanda istisna Yine mürteki bi kebira dediğimiz büyük günah işleyen ne? İnsanların durumu hakkında kısa bilgi vermiştik. Ahmet Davudoğlu hocanın vermiş olduğu bilgileri ne yapmıştık? Okumuştuk. Bazen katılmadığımız hususlar olmuştu. Onlara da ne yapmıştık? Dipnot tutmuştuk. Bugün inşallah Allah nasip ederse ilk babımıza başlayacağız. Kitabu İman'dan babu beyanil iman, vel İslam vel iksan ve vucubil iman bi isbati Kaderillahi Allahü ve Teala ve beyanet delil alat tabiri mimen la yükmünu bil kader ve irla vil kavli fi hakli şeklinde uzunca bir bab, uzunca bir bab başlı İmam Nebi'inin onu inşallah ne yapacağız alacağız her zamanki uslubumuz üzere gidiyoruz. Önce ne yapıyoruz? Hadisin Arapçasını ne yapıyoruz? Okuyoruz. Ee, hadisimiz uzun. Meşhur Cibril Hadisi ilk hadisimiz. Hal böyle olduğu için çok insana belki okutamayacağız. Bir kişiyle ya da en fazla iki kişiyle iktifa edeceğiz ama kısa hadisleri ne yapacağız? Mümkün mertebe. arkadaşlar okutacağız. Onun için ne diyoruz her zaman? Gelmeden muhakkak Okuyalım arkadaşlar. Gelmeden okuyalım. Et tekrar o Ahsen ve 180. Ha. Tekrar güzel. Böyle 180 kere bile olsa evet. Okumakta fayda var. Evet. Karimiz yok oku bakalım. Gavali Muhammed Müslimü rahimehullahü teala Kitabü'l-İmanı <gülüyor> Gâlel İmâmü'l-Nezâvi'yi rahmetullah Bâb-ı beyanil imani ve islami ve ihsani ve vücubil imani bi isbati kaderillahi subhanehu ve teala ve beyanil delil alet teberri alet teberri alet teberri teberri mimmen la yu'minu bil kaderi ve iglaz il kavli fi hakkihi Evet şimdi neden Gâlel i̇mâmül Müslim dedik neden? Çünkü kitap isimleri kimden? Ha, İmam Müslim'den. Kitabul İmam. Ana başlıkları koyan kim? İmam Müslim. Ana başlıkları koyan kim? İmam Müslim. He. Bu hep vurguluyoruz değil mi? Artık bunu öğrenelim. Sonra ne dedik? Galel İmamun Nevevi Rahimahullah. İmam Nevevi dedik. Neden? Çünkü bab başlığını koyan İmam Nevevi. Buhari'den farkı o. Buhari'de bab başlıkları da kimin kaleminden çıkmış? Buhari'nin kaleminden çıkmış. Heh. İman kitabı ve iman kitabı altında ilk babımız. babu ı beyan imani vel İslami vel İhsani ve ila ahirihi. Evet. Daha sonra. Kale Ebu'l Hüseyin. Muslimü ibnül Haccaci'l Kuşeri. Rahimahullah. Evet oku orayı. Gal bunun ve evet Bak başlığımız iman İslam ve İhsan'ın beyanı Allah'ın kaderini ispata imanın bu. kadere inanmayandan teberriye ve onun hakkında ağır söz söylendiğine delil babı kimin hakkında ağır söz iman kadere iman etmeyene kadere inanmayana evet uzunca bir bab hadisi de alacağız ama İmam Müslim rahmetullahi aleyh ne yapıyor? Kitabul İmana Allah azze ve celle'nin yardımını dileyerek başlıyor. Yani Allah'ın Allah azze ve celle'nin yardımıyla işe başlıyor. Yine Allah azze ve celle'nin kendisine kafi gelmesi, yeterli gelmesi, hasbi olması neyle temennisiyle başlıyor. Peşinden de muvaffakiyetin, başarının ancak Allah Celle Celaluh'ten ne yaptığını, kula geldiğini ifade ediyor. Evet, biz bunu selefin menhecinde ne yapıyoruz? Çokça görüyoruz. Uslubtur bu. Uslubumuz dinimizdir. Uslubumuz dinimizdir. Çünkü bizim uslubumuz nereden gelir? Dinimizden gelir. Uslubumuz dinimiz olmalıdır. Uslubumuz Dinimiz olmalı. Lugatımız dinimiz olmalı. Eğer olmazsa araya fasıllar neler girerse, maniler girerse maalesef o zaman işte doğru yolda çıkma ihtimali ne yapar? Belirir. Demek ki İmam Müslim rahmetullahi aleyh ne yapmış? Allah'ın yardımı ve Allah'ın kifayeti muvaffakiyetiyle işe başlıyorum demiş. İşe ne yapıyorum? Başlıyorum demiş. Evet. Ondan sonra da ilk hadisini tekil siga ile. İlk hadisini tekil siga ile ne yapmış? Zikretmiş. Ne demiş? Haddefeni. Yani bana ne yaptı? Tahdis etti değil mi? Bana ne yaptı? Anlattı. İmam Müslüm hakkında bir bilgi vermiştik. Hatırlayanınız var mı? Evet. Neydi? Hadde fena derse neydi bu? Kendisini Şeyhinden iş, kendi işittiği. işittiği. Ahbar Ahbarana derse? Kendisinin şeyhine arz ettiği. Kendisinin şeyhine arz ettiği. Okuduğu sunduğu. Şeyhinin de ne yaptığı? İkrar ettiği. neler? Hadisler. Burada doğrudan kendisinin işittiği ne? Bir hadisi. Peki niye hadde feni demiş de hadde fena dememiş? Neden? Çünkü burada tek kendi olduğu bir ortamda özellikle. Evet. Ne yapmış? seni demiş ama bakın ondan sonrası çoğullaşmış. Haddefenen şekliyle gelmiş. Evet. Şimdi kısaca hadisimizi ne yapalım inşallah? Okuyalım. Burada numaralar görüyorsunuz. Numaralar görüyorsunuz. 1 ve 8 olarak. 1 ve 8 olarak. Evet. Gördünüz değil mi? E buna çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. İlk numara... O kitabın içindeki rivayetin numarası yani Kitabul İmamdaki birinci hadis bu. İlk numara o kitabın içindeki ne dinliyoruz değil mi? O kitabın içindeki ne hadis numarası yani Kitabul İmamdaki ilk hadis bu. Birinci. Sonra gelen bakın sekiz Mukaddimede de daha önceden yedi tane rivayet geçmiş hadis. Yani Sahih-i Müslim'deki terkip, sıralama bu. Böyle gidiyor. Yani daha önceden mukaddimede de yedi rivayet geçmiş. İkinci rivayette kitabın içindeki kaçıncı hadis? Kitap derken Sahih-i Müslim'in içindeki kaçıncı hadis? Kitab-ı Liman'da ilk hadis bu. Ama daha önce mukaddimede yedi tane daha geçmiş bu sekizinci. Anladık değil mi? Heh. Şimdi bu bir ne? Özellik. Tabii bu numaralandırma. Muhammed Fuad Abdülbakı tarafından yapılmış. Ve pek çok ne de Nusada da bu numara numaralandırma terkim esas alınmış. İlki kitap içindeki numara, yani ana başlık Kitabü'l-İman içindeki, ikincisi Sayı Müslim'in içindeki numara. Heh, şimdi İmam Müslim'in sahihi ile malin Muvatta'sı konkordans'ta farklı şekilde ifade edilir. Yani ne demek bu? Kolkordas biliyorsunuz 9 hadis kitabından meydana geliyor. Kütüb-i Tisa. Heh. Nedir o? Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, başka Muatta, Müslüm. başka Darimi. Heh. Bir de ne? İmam Ahmed'in Müsnedi. Heh. Şimdi İmam Ahmed'in Müsnedi zaten neye göredir? Cilt ve sayfa numarasına göredir. Çünkü Müsned. Ne demek Müsned? sahabiye göre tertip. Yani Hz. Ebû Hureyre'nin rivayetleri olduğu gibi konuya bakılmadan bir yerde. Hz. Ömer'in rivayetleri konuya bakılmadan olduğu gibi bir yerde. Hz. Osman rivayetleri konuya bakılmadan olduğu gibi bir yerde. Onun için bulmak kolay değildir. Anlatabildim mi? Heh. Bir de ne var? Sünenlerde olduğu gibi, camilerde olduğu gibi bir üslup var. Mevzuyu dediğimiz konuya göre. İşte Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Nesai'de, İbni Mace'de, İman Malik'te Darimi'de nedir? Ana bir kitap, iman kitabı onun altında bir sürü ney? Başlık. Ya da namaz kitabı onun altında ney? Bir sürü başlık değil mi? Dinliyoruz değil mi? Bak bu çok önemli. Ha, bunlar yani e, bilinmesi gereken olmazsa olmaz ney? Bilgiler. Şimdi konkordans nedir? Neye yarar? Bu dokuz kitapta hadisi bilmeye yarar. Hadisin herhangi bir kelimesi çok münteşir değil de en az kullanılan kelimesi, en garip kelimesi, ha, diğer kelimelerden de bulunur ama Allah kelimesinden ara, aramaya kalksan mümkün mü? Binlerce, milyonlarca çıkar. Mesela şu Cibril hadisinde öyle bir kelime bulacaksın ki ha, o kelime daha çok kullanılmamış olsun ki sen o hadise hemen kolayca ulaş. Kelime üzerinden ne yapıyorsun? Hadise ulaşıyorsun. Eskiden yok. Yani Şamil'e yok mektebet şu Şamil'e yok. Bak 200 GB olmuş. Heh, şimdi kelimeyi yazıyorsun takatak tak çıkıyor. Google hoca yok. Şeyh Google yok. Bilgisayar yok. CD yok. Ama alimler yöntemler geliştirmişler. Bunlardan bir tanesi de müsteşliklerin maalesef yaptığı, müsteşriklerin yaptığı, heh, üçünün bir araya gelip yaptığı, konkordans dediğimiz muhocem-ül müfehres li'alfa hadifin nebi He. Orada ne var? Orada işte o kelime ile hadise ne yapıyorsunuz? Ulaşıyorsunuz. Ancak burada dikkat etmemiz gereken husus şu. Onlar da ne yapmışlar? Muhammed Fuad Abdülbaak'ın işte bu numaralandırmasını esas almışlar. İmam Ahmet'in, Müsned'in ise cilt ve sayfa numarasını veriyor zaten. Onda problem yok. Malik ve İmam Müslim dışında, yani İmam Müslim ve Malik dışında ne yapar arkadaşlar? Ne yapar? Peki. Kitabın ismini verir. Hayır. Bazen ilahiyatçı hocalarımızın yazdıkları dipnotlara bakın. Biz genelde hadis numarası veriyoruz. Onlar öyle yapmıyorlar mesela. Yani konkordansa göre gidiyorlar. Çünkü e, biz uzun dipnot verdiğimiz için öyle yapmamız mümkün değil. Mesela iman kitabı virgül iki. He. Yani ne demek? iman kitabındaki ikinci bab demek. Ama o babın altında on hadis de olabilir. Sen bakacaksın hepsine. Müslimle ney dışında? Muvatta dışında. Yani Buhari, Ebu Davud, işte Tirmizi, Nesai, İbni Mace, Darimi böyle. Müsnedi geç zaten o cilt ve sayfa numarası. Ha, ne yapıyor? İman kitabı diyor, namaz kitabı diyor. Sonra bir numara koyuyor. İşte o numara o BAP numarası. Neyin içindeki BAP numarası? O kitabın. o kitabın içindeki. Ama Müslüm'le, Müslüm'ün sayıyla elinizdeki bu kitapla İmam Malik Muatassında kitabın ismini verir. Kitabu'l-İman der bir numara koyar ondan sonra. O numara bab numarası değil. O babın altındaki hadisin numarasıdır. Anladık mı? He. Kitabu'l-İman der bir numara verir. O bab numarası değildir. Ne numarasıdır? O hadisin numarasıdır. İmam Müslim'le nerede? Malin Muatassında. Ha, diğerlerinde niye öyle bir şey yok? Çünkü diğerlerinde rakam müselseldir. Bablar için ayrı yeten, o babın içinde 1-2-3 burada yapıldığı gibi numaralandırma ne yapılmamıştır? Yapılmamıştır. Bütün kitaba şamil numaralandırma vardır. he muvattaadaki ikisini de Allah rahmet eylesin Muhammed Abdülfaat'ın baki yaptırmıştır. Ha, o öyle yapmış. Bunu unutmayalım. Tamam mı? Ha, demek ki biz şimdi e, ne yapacağız? E, konkordansı açtık. Kitabul İman gördük virgül ondan sonra sekiz gördük ne anlayacağız? Sekizinci, son sekizinci. Kitabul sekiz. <gülüyor> Ama şimdi bak bir bir var bir sekiz var hangisini anlayacağız? Bir, o kitabın bir içindeki ha ha ha Kitabul İman Kitabul İman dedik sekiz bunu anlamayacağız. Hemen sekizinci hadisinizi açın. Bak aynı kitabın içinde. Heh. Hemen sekizinci hadisinizi açın. <gülüyor> Anladık. Sayfa 131. Baştaki numarayı anlayacağız. Anladık değil mi? Heh. Şimdi tamam. Bunu da söyledikten sonra ne yapalım arkadaşlar? Hemen hadisimizi okuyalım. Hadi bismillah. Gale liman müslüm. Rahimullah. Kalat deseni Ebu Haysemete Zühiruk nü harbi. Kalat desena ve ki an Kehmesin an Abdullah ibni Buraydete an Yahya ibni Yagmer <gülüyor> ha. Ve haddesena Ubedullah ibnu Muazin el Amiriyyu. Ve ha z hadisu haddesena Ebi haddesena Kehmesun an ibni Buraydete an Yahya ibni Yagmer. Sala, kan öyle man kala fil kaderi bilbasreti معبد cüheniyyü. Femtalaqtu ana ve muhammadu abdurrahmani al himiriyyü hacceyni ev muhtemireyni. Fekunna lew laqina ahadan min ashâbi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem feseelnahu amma yekulu hâulâi fil qaderi ve huffiqa lana Abdullah ibn-i Ömer'e Ömer ibn Fekte neftuhu ana ve sahibi sahibi ahaduna an yeminihi ve sahibi. Dur orada. Ahaduna ahaduna an yeminihi oha, hey değil. Ahaduna ahaduna an yeminihi vel ahiru an şimalihi. Ahir mi, ahar mı? Ahar. Ve aharu an şimalihi. Vel aharu. Vel aharu an şimalihi. Fezalantu an sahibi sebilul kelami ileyye fekulna eba abd evet fezanantu enne sahibi, sahibi seyekilul kelame ileyye fekultu ya eba abdurrahman kultu eba abdurrahman innehu qad hmm. zahara qablena nasu yakraunel qad zahara qad zahara Kablana nasun yıkraounun Kur'anı ve yıtkaffrounun ilme. Evet. Şimdi gazzahara KıBELENA Kablana değil. Kablana. Gazzahara. Hmm. Kablana. Kablana. Kablana. O şey üstünde Nasun yıkraounun Kur'anı ve yıtkaffrounun ilme. Ve Evet. Ve onlarm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 <gülüyor> belki yâhûfû bihi Abdullah Abdullah bin Umar, lo <gülüyor> âna lâ ahdîm mislâ ahdun mislâ ahdin mislâ ahdin zehban, fa anfakhu ma ma, qabili, ma qabili Allahu min minhu hatta yuâmina bil ıddere, ثم قال حدسني أبي عمر بن الخطاب قال Beynama in inne rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem zate javmin iz tala aleyna raculun şedidu beyadini siyabi şedidu sevadi işşarı la yura aleyhi eserü seferi vela ya'rifuhu mimma ahadun minna ahadun hatta celese ila ilan nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fe esnada rübbeteyhi ila rübbeteyhi ve keffeyhi ala fehazeyhi ve kâle ya Muhammedun akbirni anil islami harfun nida geldi mi temin kalkar, maruf çünkü, nekra değil, ya Muhammedu Ya Muhammedu akbirni anil islami fkâle Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem el islamu en teşhede en la ilahe illa la ilahe İllâhu ve enne Muhammeden Resulüillahi sallallahu aleyhi ve sellem Enteşhede en la ilahe İllâhu mu illallah mu? İllallah. E hu nereden geldi? Çok zikir çekiyorsun? He. El-İslamu enteşhede en la ilahe ill illallah ve enne Muhammeden Resulüillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve tuqime salata ve tu'tiye zekata ve tesume ramadana ve tehuccal beyte in istata tu in istata ta ileyhi sebilen qala sadaqta qala fa ajabna lahu yas'aluhu ve yusadikuhu qala fa akhbirni an iman qala an tu'mina billahi ve malaikatihi ve kutubihi ve ve ve'l yevmil ahiri ve tu'mina bil kadri Hayrihi ve şerrihi. "Kala: Sadıqtu. Kala: Sa'akhbirni ani ihsani." Kala: "En ta en ta'budallaha ka'anneke tarahu fe in lam takun tarahu fe innehu yarak." Kala: "Fe akhbirni ani sa'et." Tabii orada ifal babu değil mi? "Fe akhbirni." Yani elif orada ne? He. Kat'i hemze. "Fe akhbirni." "Fe akhbirni." "Fe akhbirni" olmaz. İfal babında hemze her zaman okunur. Nasıl evet. Gal e, fa akbırni anissa ati. Gal e, mel mesûl anha bi a bi alem min sâile. Gal e, fa an emarretiha. Gal e, antil dal emetu rabtaha ve antar <gülüyor> al kufat al urat al alte rıâ fil buyani. Gal e, thumman talaq. Felbistu meliyan. Sonra قال ya ya Umru ethedri men is-sa'ili? Men is-sa'ilu? Gultu Allahu ve rasuluhu a'lemu. Qala fe'inne Cibril etakum yu'allimukum dinakum. Evet. Bu hadis daha önce Buhari'de de ne yapmıştık bu hadisi? Hatırlarsanız almıştık. Meşhur Cibril hadisi. Uzunca bir hadis. Tabii e, burada eee Hadisin merfu kısmı var. Bilene ney? Ee, daha öncesinde geçen baştaki kısmı var. Biz merfu kısmını maruf biliyoruz. Peygamber Efendimiz vesselam'dan gelen şekli o meşhur işte nedir? İslam nedir? İman nedir? İhsan nedir? Daha sonra da e, kıyamet alametleri ile alakalı ney? Soru ve cevap. Ancak hadisin başı bizim için önemli. İmam Müslim'in aldığı bu ne Lafız önemli. Çünkü hadisin başında kaderle ilgili ne var? Bir bölüm var. Kaderle ilgili bir bölüm var. Değil mi? He. Kaderin inkarının insanı nereye götüreceğine dair bir bölüm var. Orası çok önemli. Onun için e, İmam Müslüm'ün e, buradaki rivayetine binaen İmam Nevevi de ne yapmış? Öyle bir başlık atmış. Evet. Şimdi... E, de okuyalım oku tercümesini. Bir iman, İslam ve ihsanın beyanı, Allah'ın kaderini ispata, imanın vacubu, kadere inanmayandan teberriye ve onun hakkında ağır sözler söylendiğine delil bavu. Evet. Ebu Hüseyin Müslim bin el-Haccat el-Kuşeyri rahimehullah der ki: Sırf Allah'ın yardımıyla işe başlar ve bize ancak ve bize, bize ancak onun kifayeti buyurmasını niyaz ederiz muvaffakiyetimiz muvaffakiyetimiz yalnız Allah Celle Celaluhu Celle Celaluhu iledir. Evet. Bana Ebu Hayseme Zuheyr bin Harb rivayet etti dedi ki. Yani tabi Ebu Hayseme bu zatın künyesi Zuheyr bin Harb evet rivayet etti. Dedi ki evet. Dedi ki, bize Veki Kehmes'ten o da Abdullah bin Mürelled'den o da Yahya bin Ya'nardan naklen rivayet etti. Evet. Ha Yine bize Ubedullah bin Muazel Amiri ilan. Nedir bu ha tahvil ha'sı değil mi? Senet değişti bunu bu de ne yapmıştık? Almıştık evet. Şimdi e, altta Ahmet Davudoğlu hoca ilk geçen yerde rabi bize açıklıyor değil mi? Ne dedi? Bize Veki Kehmes'ten. Kimmiş bu Kehmes? Veki'yi biliyoruz. Veki İmralı. Er Rûhâsi İmam Şafîn hocalarından. Kimmiş bu Kehmes? 18 noy dipnot. oku. Ebu Hasan Ebu Hasan Kehmez bin El Hasan Sulahadan bir zattır. Bakın salihlerden dememiş. Sulahadan. Osmanlı böyle kullanırmış çünkü. 20. He. Yani Sulahadan bir zattır. Yani salihlerden bir zattır. Evet. Basra'da yaşamış ve 159 tarihinde vefat etmiştir. Yani Hicri 159'da vefat etmiş. Basra'da yaşamış. Evet, bir zat. O da Abdullah bin deden. Kimmiş Abdullah bin Burayde? Abdullah bin Burayde Tabiindendir. Hazreti Ömer radıyallahuhdan hilafetinin 3. yılında diğer kardeşi Süleyman'a ikiz olarak doğmuş. Süleyman'la. Süleyman'la ikiz olarak doğmuş. Abdullah bin Burayde kardeşi Süleyman bin Burayde ile birlikte Hazreti Ömer'in hilafetinin 3. yılında doğmuş ikiz kardeş ikisi. Evet. Kendisinden Kutubi Sitlenin imamları e hadis-i şerife tahriç eylemişlerdir. Kendisinden Kütüb-i Sitte'nin imamları evet E hadis-i şerife şerif hadisler kıymetli hadisler tahriç eylemişlerdir. Yani rivayet etmişlerdir. Evet. Devam. Babasından Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan Semura bin Cündep İmran bin Hüseyin Ebu Musa el-Eşari Ebu'l-Esvet düeli ebul Muğire bin Şube, Abdullah bin Mesud radıyallahu anhüm ecmain hazretlerinden rivayette bulunmuş, Merv şehrinde kadılık eylemiştir. Kendisi babasından yani Bureyde'den başka Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan, dan demiş bakın. Anhadan çünkü. Semura bin Cündep ya da Cündüp, İmran bin Hüseyin, Ebul Musa ile Eş'ari, Ebul Esved eddueli, Muğire bin Şube, Abdullah bin Mesud radiyallahu anhum ecma'in evet hepsinden razı olsun hazretlerinden rivayette bulunmuştur hazretlerinden rivayette bulunmuştur evet çünkü kendisi tabiinden yani bakın yani e, Hazreti Ayşe anamızı görüyor Babası Bureyde, İbnül Husayyibi görüyor. Babası da öyle. Cemure bin Cündübi, Semure bin Cündübi, İmran bin Hüseyin, Ebu Musa'ya, Eşari. Yani bunlar Mugire bin Şubey, aplayabilme sudu, Bunları görüyor. Evet. Devam et. Merv şehrinde kadılık eylemiştir. Oğlu Sehel'de huffazı hadisten de Evet. huffaz Hadis hafızlar. Hadis hafızlarındandır demek. Oğlu he, Sehel bin Abdullah bin Bureyde. Evet. Yani böyle bir zat. Ne yapıyor? İlk geçtiği yerde bize bilgi veriyor. Ne kadar güzel. Görüyor musunuz? Aldığı kaynakları da ne yapmış? Zikretmiş. Mesela ilk demiş ki tabakat İbn-i Sa'd. Sonra ne demiş? Yine tabakat İbn-i Sa'd. Yine Zehebi Tezkeretül Hufvaz. Yine Hazreci Hulasa. Hulasat Tehzip. Evet. Görüyor musunuz? Yerlerinde bize ne yapmış? Vermiş. Evet. O da Yahya bin Yamer'den. Kimmiş Yahya bin Yamer? Yahya bin Yamer Beni Avf bin Bekir kabilesindendir. Künyesi Ebu Süleymandır. Ebu Said de denilir. Yani Ebu Süleyman ya da Ebu Said. Yani ikisi de künyesi. Evet. Aslen Basra'lı olup Basralı olup sonraları Merv'e yerleşmiş ve oranın kadılığını yapmıştır. Evet. Basralı, Basri'dir zaten ama sonra Merv'e olmuş. Merv'e yerleşmiş. Evet. Hakim Ebu Abdullah Tarihi Nisabur adlı eserinde bu zatın fakih edip ve namdar bir nahi üstadı olduğunu söyler. Evet. Nahi? Evet. Hakim bin Hakim Ebu Abdillah İmam Hakim tarih Nisabur'da ne yapıyor? Bu zat fakih edip ve namdar bir nahi üstadı olduğunu söyler. Namdar ne demek? Şöhretli. Namı değer. Namı Değer. Evet. Devam. Nahiv ilmini Ebu Esved'den okumuştur. Ebu Esved ed -elli. aynı zamanda Kur'an'a harekeleyen adam. Kur'an'ı harekeleyen adam, harekelerini koyan adam. Evet. Hı. Devam. Bu zat nahvin mucidi sayılır. Yani bu zat nahvin mucidi. Yani yani mucidi derken yani nahi bununla ne yapmıştır? Şaha kalkmıştır. Evet. <gülüyor> Devam. Yahya lisan itibariyle zamanın en fasihiydi. Evet yani çok iyi Arapça konuşurmuş. Çok fasih ne yaparmış? Arapça konuşurmuş değil mi? Heh. Evet. Devam. Ancak ehli Beyt'e fazla meyyal görüldüğü ve bu sebeple Haccac-ı tarafından Horosan'a sürgün edildiği, orada vali tarafından hoş karşılanarak Horasan'a kadı tayin edildiği söylenir. Yahya tabindendir. 129 yılında vefat etmiştir. Evet yani e, müteşehi olarak görülmüş. Şii değil bu müteşehi. Yani ehl Beyt'e fazla meyyal göründüğü için Haccacı Zalim tarafından demiş ki o zalim kelimesini biz çokça ne yapmıyoruz? Telaffuz etmiyoruz. Ha, Haccac tarafından Horasan'a sürgün edilmiş. Ancak Horasan'da hüsnü istikballe karşılanmış. Ve orada ne yapmış? Kadılık vazifesi ifa etmiş. O da tabiinden Hicri 129 yılında ne yapmış? Vefat etmiş. Demek ki hem Abdullah i̇bn hem Yahya bin Ya'mer. ikisi de ne? Tabi'yi. İkisi de ne? Tabi'yi değil mi? Evet. Ne yapmış? Abdullah İbn-i Yahya bin Ya'mer'den rivayet etmiş. Bakalım ne demiş? Yine bize Ubedullah bin Muaz el-Amber'i rivayet etti. Ha şimdi tahvil yaptı. İmam Müslim ikinci bir senette bize ne yapıyor? Hadisi veriyor. Ubeydullah bin Muaz el Amberi. Evet. Devam. Bu hadis onundur dedi ki. Yani bu hadis yani bu lafız onundur. Evet. Dedi ki bize babam rivayet etti. Yani kim babası? Muaz el Amberi. Evet. Dedi ki bize Kehmez. Evet. Zureyde'den o da Yahya bin Yamerden naklen rivayet eyledi. Yahya şöyle demiş. Evet. Yani demek ki yani senet ne? daha sonra birleşti. Kehmes i̇bn Burey'de o da Yahya Yahmer'den değil mi? O da Yahya bin Yahya'da. Evet. Yani farkına bakarsak göreceksiniz. Ubeydullah bin Muaz el-Amberi sonraki Muaz el-Amberi. Buraya bakarsanız Ebu Hayseme, Züheyr bin Har, sonra Veki o da Kehmes'ten. Demek ki yani başta Ebu Hayseme ve Veki var sonra Kehmes'e gidiyor. Burada da Ubeydullah bin Muaz var sonra da Muaz var. O da kime gidiyor? Kehmes'e gidiyor gene. Demek ki kehmesi e iki yoldan ulaşabiliyor. Bir Ebu Haysem'e o da kim der? Veki İlkinde öyle değil mi? Ha. Burada ha, Ubeydullah bin Muaz bir de babası Muaz. Gene Kehmes demek ki ne yapabiliyor? Ulaşabiliyor. Nerede birleşiyor senet? Kehmes birleşiyor. Evet devam edelim. Basra'da kader hakkında ilk söz eden Mabet el Cüheni olmuştu. He, yani Basra'da kader hakkında ilk sözü söyleyen kötü anlamda. Yani bu meseleleri kurcalayan, ümmeti yoldan çıkarmaya gayret edenlerin başında kim geliyor? Mabet el Cüheni geliyor. Kimmiş Mabet el Cüheni? Mabet el Cüheni Mervezi'nin el-Ensap nam eserindeki beyanına göre Uzaanın Güheyne kabilesine mensuptur. Huza'a kabilesi Küfe'ye yerleşmişti. Orada namlarına mensup bir mahalle vardır. Bir kısmı Basra'ya yerleşmişlerdi ki Cüheyni'ye de bunlar arasındadır. Evet yani Mabet, El-Cüheyni Evet, cühenne kabilesine mensup Ney bizzat o da Huza'nın yani Cüheyni e kabilesi Huza'nın bir neyi? Bölümü. Nereye yerleşmişler? Kufe'ye yerleşmişler. Huza kabilesi. Ha, bir kısmında ne yapmış? Basra'ya yerleşmiş. Evet, bu Devam edelim. İşte Mabed bin Halid el-Cühen'i bu kabul edendir. Mabed Hasan-ül Basri'nin meclisine devam ediyor. Basra'da kadar aleyhine ilk söz söz eden odur. Evet. Hasan-ül Basri tabi'nin ulularında Mabed el-Cühen'i ne yapıyor? Onun derslerine devam ediyor ki Hasan-ül Basri Hicri 21'de doğmuş 110'da vefat etmiş. İlk, doğ ilk 21 doğum tarihi 110 vefat tarihi Mabed el-Cühen'i onun derslerine devam ediyor. Basra'da kader aleyhinde ilk sözü o söylüyor. Sonra da maalesef Basralılardan bir kısım insanlar ona ne yapıyorlar? Tabi oluyorlar, uyuyorlar. Evet. Mabed el Cüheni bu. Evet. Mabedi sonra? Mabedi Haccac, haccac Zalim öldürtmüştür. Bu mabedin Mabed bin Abdullah bin Uveymir olduğu söyleyenler de vardır. Olduğunu söyleyenler de vardır. Yani Mabedi Haccac öldürmüşse, öldürtmüşse iyi yapmış. Evet. Bu mabed eğer he o mabedi eğer Elcueheni ise problem yok. Onu Haccac öldürtmüştür bir rivayette. Bir rivayette de Haccac'ın öldürttüğü bu mabed mabed Elcueheni değil de mabet bin Abdullah bin Uyeymir'dir diyenler de var. He, yani böyle bir nakil de mevcut. Çok da önemli değil. Demek ki Haccac her zaman kötü insanları ne yapmıyor. Öldürmüyor. Bazen şey iyi insanları öldürmüyor. Demek ki bazen kötü insanları da öldürüyor. Evet. Devam edelim. Hacın, Yukarı metne Metne. Basra'yı da oku madem öyle, Basra'yı da oku. Basra, Ezheri'nin naklettiğine göre bu kelime Basra, Busra ve Bisra şekillerinde okunabilirse de meşhur olan telaffuzu Basra'dır. Tabi, e, Busra'yla da pek karıştırmamak lazım. Yani Şam'a doğru bir yer, evet devam edelim. Hatta ismi tasvir yaparak Busayra diyenler dahi vardır. İsmi mensubu Basri veya Bisri gidiyor. Yani Basra, Busra, Bisra, Basri ya da Bisri, evet. Basra'nın evet. Tedmur ve müttefike gibi, müttefike. De müttefike gibi isimleri de vardır. Yani Tedmur da de denirilmiş, Müttefike de denilmiş. evet. Burası İslam'ın kubbesi ve Arap'ın hazinesi namlarıyla ile yağ Evet, İslam'ın kubbesi ve Arap'ın hazinesi. Evet, çünkü zenginliği temsil eder. İki nehrin birleştiği yerdir Basra. Fırat ve Ricle. Evet. Basra Hazreti Ömer R.A'nın zamanında kurulmuş bir şehirdir. Toprağı üzerinde hiçbir zaman puta tapılmadığı söyleniyor. Yani toprağı üzerinde hiçbir zaman için puta tapılmamış. Belki İslam'dan önce tapılmamış ama İslam'dan sonra puta tapıldığını biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Çok fazla şia vardır. Şiyosun. Çok fazla şia vardır. Yani bir insanın puta tapması için illa kalkıp betondan bir şeye tapmasına gerek yok. Ya da topraktan bir şeye tapmasına gerek yok. Etten kemikten olan varlıklara da ne yapabilir? Tapabilir. O da en büyük put olur zaten. Yani aslında Basra çok alim yetiştirmiş hakikaten. Hazreti Ali döneminde işte hilafetin Kufe Basra zaten bunlar yan yanadır. Merkez olarak intikal ettiği nedir? Bir şehirdir. Çokça alim yetişmiştir ama e, maalesef çokça neyin? fitnelerinde de ne yaptığı? çıktı e, fettan adamların. Fitne başı olan adamların da çıktığı bir şehirdir. Tabi e, böyle olduğu için e, o şehir kıymetinden bir şey kaybetmez. Yani Hasanül Basri de çıkarmıştır. O apayrı bir olay yani. Ama yani maalesef yani e, Basra İslam'ın o ilk yıllarındaki güzelliğini sonradan çok da ne yapamamıştır. Koruyamamıştır. Muhafaza edememiştir. Ama netice itibarıyla e, Amide yani direkt şehirlerden bir tanesidir. İlim menbaadır. Özellikle Lugat'ta. Arap dilinde çok nedir? Mahirdir, maruftur, meşhur bir şehirdir. Muaddisunu da vardır. muaddisunu da vardır. Fakih alimleri de vardır. Ama dediğim gibi bir Şam kadar ne değildir mesela? Ee, i̇htilafı az değildir. Fitnesi az değildir. Mesela Şam daha nedir? Sakindir. Hudulu bir şehirdir. Ama Basra deyince, Kufe deyince hep olaylar akla gelir. İşte sahabenin katledildiği, işte sahabe arasında yaşanan olayların vuku bulduğu yer nedir? O bölgedir. O bakımdan yani Basra evet daha sonra maalesef ne yapmıştır? Biraz karışmıştır. Bugün de halen daha öyle. Çok karışık bir şehir. Çok karışık bir şehir. Evet. Devam edelim şimdi metne. Bir ara ben ve Humeyd bin Abdurrahman el-Himyeri Hac yahut Umre yapmak üzere yola çıktık. Evet. Bunu diyen Yahya değil mi? Değil mi? Kim bunu diyen arkadaşlar? Yahya. Yahya. Evet. Bin Ya'mer. Bunu diyen Yahya. Bir ara ben. Yani ben Yahya. Ve Humeyd bin Abdurrahman el-Himyeri evet. Haç yahut umre yapmak üzere yola çıktık. Hatırlamıyor tam. Devam et. Devam et. Ve kendi aramızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asabından bir kimseye rastlasak da şu heriflerin kader hakkında söylediklerini ona sorsak dedik. Yani yani ah ah işte öyle hacdar ümreler. Resul aleyhisselatu vesselamın asabından birine rastlasak da heh şu adamların kader hakkında söyledikleri şu sözleri onlardan yani o sahabeden birine sorsak işte tabiin olmanın vasfı güzelliği bu. Nesillerinin hayırlısı benim çağdaşlarım. Sonra ondan sonra gelenler. Sonra onlardan sonra gelenler. Sahabe ile birlikte ne yapılmış? He? Harmanlanmış bir nesil. Tabi'in. Evet. Devam edelim. Az sonra mescide girmekte olan Abdullah bin Ömer bin El-Hattab'a tesadüf ettik. Sünnetin imamı. Abdullah İbni Ömer. Evet. O da mescide giriyormuş o anda. Radiyallahu anhu ve an-ebi'yi Ondan ve babasından Allah razı olsun. Evet. Ben bu arkadaşım birimiz sağında birimiz solunda olmak üzere hemen etrafını çevirdik. Oh ne güzel. Onun sağı da ne mübarektir solu da ne mübarektir değil mi? Şöyle bir de dokunacaksın ona şöyle. Bir de koklayacaksın onu. Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan bir koku var mı? Esinti var mı? Değil mi? He? Devam. Ben arkadaşımın sözü bana havale edeceğini anlayarak Ya Eba Abdurrahman Bizim taraflarda bir takım insanlar türedi. Bunlar Kur'an okuyor ve ilmi araştırıyorlar dedim. Evet. Ben zannettim ki arkadaşım sözü bana havale edecek. Ben de bunun üzerine diyor. Ey Aba Abdurrahman bizim taraflarda bir takım insanlar türedi. Ortaya çıktılar. Bunlar Kur'an'ı okuyor ve ilmi araştırıyor dedim. Ha, şimdi Kur'an'ı okuyor ilmi araştırıyor. Yani e, iyi bir meziyet sanki değil mi? Nice Kur'an'ı okuyup ilmi araştıranlar var ama işte sonları ney? Helak. Heh, devam edelim. Ravi diyor ki. Ravi diyor ki Yahya bin Yahya bu adamların hallerini kaderde bir şey tanımadıkları, tanımadıklarını hadisat Allah'ın hiçbir takdir ve malumatı olmaksızın yeni yeni usule gelir. Hadisat sonradan olan olaylar. Sonradan ortaya çıkan hudus. Biz bunları hep ne yaptık? Aldık. Hep bunları aldık. Yani tabiri caizse Allah Azze ve Celle hep söylüyoruz bir tiyatro seyircisi gibi aynen o tiyatro seyircisi daha önceden senaryoyu okumamış görmemiş ne zaman olaylar vuku buluyor ortaya çıkıyor ah vah diyor yapma ya diyor şöyle miydi böyle miydi Allah Azze ve Celle ne yapıyor o tiyatro seyircisi gibi o olayları ne yapıyor takip ediyor iki türlü ne vardı kaderilik vardı değil mi? Bir El Kaderiye El Cabira El Mecbira. Biz onlara cebriye diyoruz. Yani her şey Allah'tandır. Kulun hiçbir ne'i yoktur. Baflı yoktur. Bir de ne vardı? El Kaderiye Ennafiye. He. Yani nefiyeden işte bunlar onlar. Mabed el ve diğerleri. Heh. Ya da Nüfat. Nüfatul Kaderiye yani kaderi ne yapanlar nefyedenler. Bunları kastediyor. Yahya bu adamların hallerini kader diye bir şey tanımadıklarını, hadisat Allah'ın hiçbir takdir ve malumatı olmaksızın yeni yeni husule gelir iddiasında bulunduklarını anlattı. Yani yani olaylar Allah azze ve Celle'nin takdiri olmadan ne yapar? Ortaya çıkar. Katil maktul ilişkisi ilk böyle çıkmıştır zaten. Maktul katil öldürmüştür. Allah azze ve celle de maktul öldürüldükten sonra maktulün öldürüldüğünü bilmiştir. Yani katili maktul öldüreceğini Allah ne yapmamıştır? Önceden bilmemiştir. E ne farkı var? İşte televizyonda bir film izliyorsun. Ha, en azından ama tiyatro izlerken senin bir tahmin hakkın var değil mi? Filmi izlerken bir tahmin hakkın var %50-50. Allah acaba bu ihtimal %50-50 diyorlar onu veriyorlar mı? Değil mi? Daha da büyük bir zulüm. Daha da büyük bir buhtan. Evet. Devam edelim. Abdullah radıyallahu anhum'a şunları söyledi. Evet kim o Abdullah? Abdullah İbni Ömer. Anhum'a demene gerek yok. Babasının ismini söylemediğin için ha, Anhu demen yeterli. Abdullah he Ömer desen o zaman radıyallahu anhum'a de. Evet devam et. Şunları söyledi. O halde sen onlarla görüştüğün zaman kendilerine hemen haber ver ki ben onlardan beri Bakın ne kadar keskin birazdan açıklamasını verecek zaten. Sen onlarla görüştüğün zaman onlara haber ver, ben Abdullah, Ömer'in oğlu. Ben Abdullah, Ömer'in oğlu, Ömer İbdül Hattab, şeytanın bile kendisinden kaçtığı, yolda onu gördüğünde yolunu değiştirdiği, adamın oğlu Abdullah, ondan beri. Uzak. Uzak. Evet, devam. Onlar da benden beridir. He. Onlar da benden beri. Bu seyfil menhecidir. Ben onlardan beriyim, onlar da benden beri. Ne benim onlarla işim olur, ne de onların benle işi olur. Teberri diyoruz bak. Çünkü ne diyoruz? Ehli Sünnet vel Cemaati, diğerlerinden ayıran üç özellikten. Bir tanesi de neydi? Kaderdi. Diğeri isim. Yani imanın neyi? Müsenması. Müsemması. Hep söylüyoruz. Amel-iman ilişkisi, amelin artması, imanın artması, eksilmesi ve imanda istisna. Bir üçüncüsü de ne? İsim ve sıfat. Bu hadiste özelliği ikisi var. İman meselesi, bir de ne? Kader meselesi. Evet, devam edelim. Abdullah bin Ömer'in kendisine yemin etti. Allah anı olsun ki. Yani burada ne yapıyor? Ha. Yani yemin ediyor Allah'a yani. Abla Ömer'in kendisine yemin ettiği Allah and olsun ki diyor. Yeminle söylüyor. İşin ciddiyetine, işin önemine, ehemmiyetine binaen arkadaşlar. Evet. Ne diyor? Devam. Onlardan birinin Uhud daha kadar altına olsa da onu infak etse kadere inanmadıkça Allah onun infakını kabul edemez. Evet. Yani onlardan birinin Uhud daha kadar altına olsa, onu infak etse... Ehl-i Sünnet'in anladığı anlamda kadere iman etmese Allah o infakını kabul etmez. Bu ne demek? Allah imanını kabul etmez demek. Birazdan açıklayacağım. Kadere iman yoksa Allah'a iman yoktur. Altı rükün. İmanın altı rükmü değil mi? Rükün bak rükün. Olmazsa olmaz demektir rükün. Farz demek değil. Aynı zamanda rükün olmazsa olmaz. Çünkü o farzlar o rükünlerden sirayet eder çıkar. Yani bir insan Kur'an'a inanmasa, Kur'an'daki namaz emrine inanmasının bir anlamı olur mu? Olur mu? He. Peygambere inanmasa, aleyhissalatu vesselama inanmasa, sünnetin inanmanın bir anlamı olur mu? Yani Allah'a inanma ama Peygambere inan, mümkün mü? Peygambere inanma ama Allah'a inan, mümkün mü? Hocam ikincisi mümkün. Hayır İslam'a göre o da mümkün değil. Kafirsin. İslam'a göre mümkün değil. O altı imanın rükmüne şeksiz şüphesiz ne yapacaksın? İnanacaksın. Amentu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi. Başka? Vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Teala Niye demiş bunu? Bak atalarımız bunu ne yapmış da? He o 52 farzın için o kadar güzel yerleştirmişler ki ha, geçen gün bir derste dedim ki imanın kaç rükm var? 6 say dedim sayamadı. Ya, saydı 4'ünü 5'e aklına gelmedi falan dedim. Niye uğraşıyorsun? Başla bakayım amen tübillah tıkır tıkır saydı. Ha, demek ki bazen Türkçe ifadelerde ne yapabiliyoruz? Unutkanlık hasıl olabiliyor ama bak o bize ne yapmış formül formül hani üniversite sınavına çalışırken de öyle yapardık bazen biz o anlaşmaların sıralamalarını sorarlardı kronolojik anlaşmaların ilk harflerini Arapça bir harfe ne yapardık denk tutardık onu bir kelime haline getirirdik Heh. sonra o sınavda o çıktığı zaman o harfe göre biz ne yapardık sıralamayı tespit ederdik yani işte bu e, eskilerin yaptığı bir sistemdir şiirleştirmek beyitleştirmek kısaltmak şifreleyip yani bir kelimeyi on anlam ne yaparsın koyarsın sen onu bir kelimeyle ya da bir harfle ne yaparsın özetlersin. Amentü billahi. Melaiketi ve kutubu diye ne yapıyor? Giden sıralama. Yani demek ki kadere iman olmazsa Allah iman olmaz. Hiç boşuna uğraşmasın da işte şerhte gelecek ya kader diye bir şey yoktur. İslam'da kader anlayışı diye bir şey yoktur. Vardır, vardır da o kaderden maksud o kader değildir. Takdirden maksat o takdir değildir. Her şeyin bir miktarla yaratılmasıdır. Her şeyin kendine ait mümeyyed sıfatla yaratılmasıdır. Yani ne demek necmi necmi olarak yaratıldı bak. İşte şu, şu surette. Kader bu. Dağ dağ olarak yaratıldı şu surette. İşler hep olurunda gidiyor. Ney? İşte müteselsilen bak. İşte ne oluyor? Güneş doğuyor. Sonra ne yapıyor? Batıyor. He. Kaderden maksat kader değil ne? He. Her şeyin kaderince yaratılması, miktarınca yaratılması, güzelliğiyle yaratılması, usluğunca yaratılması. Adam kaderden bunu almıyor. Bunu dillendiriyor, söylüyor. Halbuki böyle bir kader anlayışı yok İslam'da. Bu o kader o kader değil. Daha da ileri gidiyor ne diyor? Ya diyor Buhari'deki işte diyor, o Cibril hadisi var ya. İşte bu hadis. İşte bu Müslüm'de de var. Hütübüs'ten hepsinde var bu hadis. E o hadiseyi işte diyor o kaderle alakalı o bölüm sonradan eklenmiş. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bu mümkün mü? Yani bak adam senediyle veriyor. iki tane ayrı kanaldan bize bunu ne yaptı? Nakletti. Kim bu? İmam Müslim. Yani Müslim baba değil ha. Müslim bin el Haccac. Bak Haccac Babasının ismi. Haccac, e, Haccac kötü isim. Niye kötü isim? Haccac çok iyisi. E, e adamın teki kötü çıkmış Haccac. E, çıkabilir yani. E, yani ne yapalım Haccac yani? Kötü adam çıkabilir. Ha kime göre kötü? O ayrı bir mesele. Ha kötü olabilir. Yani sen kötü diyebilirsin. Ya adam kötü diye o adamın ismini biz çocuklara vermeyeceğiz mi? Niye vermeyeceğiz? Yezit. E Yezid kötü diye Yezid ismini vermeyeceğiz mi? Onlarca Yezid rabisi var. Şuradan bu tehzibi açalım görelim. Hadis rabisi Yezid. Onlarca. E hacca açmak Müslümanın babasının ismi. Ha demek ki mesele birinin bir isimle ne Yani şimdi Muhammed diye hiç kötü adam yok mu? Abdullah diye hiç kötü adam yok mu? Abdurrahman diye hiç kötü adam yok mu? E var. Var. Abdu İbn Ubey. Bak Abdu İbn Ubey. Abdu İbn Sebe yandık. Ümmetin başına iki bela, ikisi de onda. Biri Yahudilerin başı, münafıkların başı. Abdu İbn Ubey, diğeri de Yahudi dönmesi sanalı Abdu İbn Sebe. E şimdi ne yapalım? Abdu ismi vermeyelim biz. Bugün fıraklar nereden türedi bu fırkalar? Abdu İbn Sebe'den türemedi mi? Böyle bir şey olamaz. Bu bir ikincisi künye meselesi. bunu önümüzdeki ders daha iyi açıklayacağım inşallah o zaman göreceğiz künye yani son zamanlarda ne türedi künye hastalığı türedi künye yani mübarekler Ebu Hanife gibi hani Ebu Hanife deyince nam değer Ebu Hanife herkes biliyor Amerika'da da tanınıyor Japonya'da da tanınıyor Avustralya'da da Rusya'da da tamam bak tanınıyor Numan bin Sabit Ebu Hanife ya, bu bilinen bir adam sen kimsin sen bilinmiyorsun e bak şimdi ben diyorum ki size Ebu Abdullah dedi ki kime bu Abdullah? Onlarca Ebu Abdullah var. Bak El-Buhari diyorum nisbesini veriyorum. Gördün mü? Ebu Hüseyin kime Ebu Hüseyin? He? Müslim. Bak İmam Buhari Buhari nisbetiyle. Değil mi? İmam Müslim Müslim nisbetiyle. Buhari ismiyle değil. Muhammed bin Abdullah ismiyle değil. Ne? Şehriyle. İmam Müslim ismiyle. E Ebu İsa kim Ebu İsa? ettirmizi Bak o da şehriyle. Sadece heh, yani kötü bir sitte içinde sadece Ebu Davud neyle? Künyesiyle. Ama hangi Ebu Davud? E Sicistani. Yoksa başka Ebu Davud da var. O da Tayalisi. İbni bak babasına nispeten babasına rahmet okutturmuş. E İmam Ahmet bak künyesiyle ilanılmıyor. Ebu Abdillah, İmam Malik bak künyesiyle alın alın anılmıyor. Antabildi mi ne de demek istediğimi? He. E gelelim Ha İbnü Taymiye. İbnü'l-Cevzi. Hani bunların künyeleri? İbn Hacer. Hani bunların künyeleri? E bu çok uzak. E yakına gel. İbn Baz. İbnü'l-Seyyin. Salih El-Fevzan. Hani bunların künyeleri? Ya siz onlardan daha meşhur musunuz ki? Künye, Ebu Abdillah, kim bu ya? Ebu Hafs, İlan, Ebu Hafs falan falan tarihte ders verecek. Dedik ki yapmayın arkadaşlar. Sen ismini biliyor musun? Ben ismini bilmiyorum dedi. Sen ismini bilmeden almanın ne ders verir İsmini bilmedi olmadı. Ebu Hafs kim? Ebu Muaviye. Ben Ebu Muaviye. Sarı cizmeli Mehmet Ağ. Öyle bir şey olmaz. Sen Ebu Hanife değilsin arkadaşım. E hocam işte kim var? Ebu Hureyre var. Doğru Ebu Hureyre var. Ama he, Ebu Hureyre ne bine, bine hasır. Niye? Sen kedilerin babası olma vasfına haiz olabildin mi? Ona o künyeyi veren aleyhissalatü vesselam ki namı değer. Ebu Hureyre Başka gösteremezsin nisbesi o Ebu Zer Değil Ebu Zer El Gıfari Ebu Said Hayır El Hudri Bir tanesi Cünduk bin Cunade, öbürkü Malik bin Sinan Bak onların bile nisbesi var Ebu Said El hudri Ebu Zer El Gıfari Anlatabildim mi? Ebu Hureyre'nin yok künyesi Niye? Şeyi yok e nisbesi yok. Niye? Çünkü kedilerin babası gerek yok. O nisbeyi ona biz etkin vermiş o künyeyi? Peygamberi. Peygamberi. E şimdi ne? Moda moda. Künye modası var. Halbuki künye modası bu anlamda hizbilik alametidir. He. Bunu da size söyleyeyim. İki ihtimal var. Künyeleşmek sünnettir. Bunu çok seviyorum ama künyeleşmek sünnet ama nisbetin ne? De ki mesela Ebu Abdullah mesela et Trabzoni de. Anlayalım yani en azından. Daralt. O kadar çok Ebu Abdullahlar var ki bir daralt şöyle biraz daralt. Et Trabzoni de mesela değil mi? El Ankaravi de anlayalım. Künyeleşmek sünnetse böyle yap. He yok. Ya Türkiye ne bir ülke? Tehlikeli bir ülke. Kime ne diyeceği, kimin ne zaman başına ne geleceği belli değil. O halde mi kimse bilmesin. Ben künyemle meşhur olayım. Ya senin resmin çıktıktan sonra suretin çıktıktan sonra, sesin çıktıktan sonra, milyon tane dersin olduktan sonra. Yani senin ismini bilmeseler ne olur? Künyen ama mesele o değil. Mesele insan künyesiyle sadece tanınamaz. Temayüz etmiş bir vasfı da ne yapılacak? Zikredilecek bak. O zaman biz Müslüman künyesiyle hitap edelim ya. Böyle bir şey olamaz. Yani bu yanlış. Önümüzdeki ders bunu daha da ne yapacağız inşallah? Şöyle tafsil edeceğiz. Yeri geldikçe zikredeceğiz. Ha, künye elbette künye kullanılabilir. Ama künyeyi kullanırken ha, arkadaşlar arasında sorun olmaz bu. Çünkü tanınır, bilinir. Ben gelirim Nazır'ın yanına. Ha, nazır beni Gökhan'a tanıtır. Ebu Muaviye der. O çocuk beni görür. Gökhan beni görür. Anlar. Ama ha, Nazır kalkıp ha, beni görmediği, hiç tanımadığı bir ortamda kalksa Gökhan'a Ebu Muaviye şöyle dedi dese Ebu Muaviye kim ya? Böyle bir şey olmaz. Heh. Yani bu künyeleşmeye çok dikkat edeceğiz. Ya bu künyeleşmenin şeyi çıktı artık yani moda oldu. Sünnet olmaktan öte moda oldu. Bir şey moda tehlikelidir. Bir şey moda tehlikelidir ona dikkat edeceğiz. Evet okuyalım. Abdullah radıyallahu anh şöyle, sonra şöyle devam etti. Bana babam Ömer ibn Hattab rivayet etti dedi ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunduğum bir sırada aniden yanımıza Elbise sizi dönmeyaz. Şimdi abla İbni Ömer, he, ben onlardan ber'iyim, onlar da benden ber'i. Allah'a yemin olsun ki yani Uhud daha kadar altında ne yapsalar, infak etseler onlar, kadere inanmadıkları müddetçe onlardan bu ne yapılmaz? Kabul edilmez. Peki bu şimdi buraya kadarki olan ne? Kıssa mevkuf ve maktu karışımı. Ne demek mevkuf ve maktu karışımı? Sahabe sözüyle tabi'in sözü değil mi? Şimdi ne kadar delil? Ha, İmam, İmam, İmam Ebu Hanife'ye sormuşlar ya rahmetullahi aleyhine. Peygamberin sözü başımın üzeri. Değil mi? Peygamberin sözü başımın üzeri. E, Tabi'nin sözü e, onlar adamsa ben de adamım demiş. Neden? Hicri 150'de ölmüş. Ha, e, yani... Sahabe başımın üzerine. Heh. Yani sünnet zaten başımın üzerine. Sahabe zaten başımın üzerine. Ama tabi onlar sağdan adam, onlar adamsa ben de adamım demiş. Değil mi? Çünkü niye? Ben de ne yaptım? Heh. Aynı nakillere, ben de aynı nelere, görüşlere az çok sahibim. Heh. Bu güzel bir fıkhın nedir? Bunu bazı selefi kardeşlerimiz insanları yanlış aksettirirler. Görüyor musun işte İmam Ebu Hanife ne yapmamış? Tabi'nin akvaline ne yapmamış? İtibar etmemiş. Niye itibar etsin? ettikleri de var e, hocası tabiinden zaten hammat mesele o değil mesele şu bir görüş açısı veriyor çünkü niye tabiini biz de zannederiz ki tabiinin hepsi iyi e, mabed el cüheni de tabiinden vasıl ibni ata da yani tabiinin hepsi güzel mi hepsi iyi mi sahabeden harici yoktur mürci yoktur kaderi yoktur ama tabiinden çoktur Dikkat edeceğiz buna ha. Burada bir bakış açısı. He. Şimdi ne yapıyor? Adıy'nın Ömer sahabi kendisi bir şey söylese aslında delil bu dinde. Delil. Yani Adıy'nın Ömer dese ki kadere inanmayan adamdan ben ber iyiyim, siz de ber iyi olun. Uhud daha kadar ne yapsa malı infak etse, altın infak etse Allah onundan kabul etmez. Biz alır mıyız? Alırız. Niye alırız? Çünkü bunu doğrudan kendi iştahı adına binaen zaten ne yapmaz söylemez. Muhakkak bir yerden bir yeşil ışık aldı. Ama o bile bak o bile tabiinden olan Yahya'ya ne yapıyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bir hadisi ne yapma? Nakletme gereği duyuyor. Çünkü Kur'an'da iki kaynak vardır ki o bütün hilafı bitirir. Ulema teslim olmuştur o iki kaynağı. Kur'an ve sünnet. sünnet. Bak o bile sahabeden İbni Ömer. O bile ne yapıyor? He, şimdi bak meseleyi böyle alırsak daha iyi anlıyoruz. Şimdi merhu kısmını biliyorduk biz bu meselenin, Değil mi? Hayır evvelini de alalım. Neye binaen bu hadisi rivayet etmiş. Neye binaen babasından duyduğunu bize nakletmiş. Babası da kimden duymuş? Peygamber, Peygamber. aleyhissalatü vesselam'dan duymuş. He, şimdi burada demek ki bakın. Buradan biz şunu anlayabiliyor muyuz? Tek başına kaderden maksat, kazadan maksat bizim anladığımız kader değildir. Nedir? Nedir kaderden maksat? İşte her şeyin miktarınca ne yapılması? Yaratılması, oranına göre yaratılmasıdır diyene arkadaşlar biz Abdullah Ömer'in anlayışını yüzüne ne yaparız? Çarparız. Çünkü bu hadisi neye delil olarak söylemiştir? Kaderi inkar edene, ona reddi olarak söylemiştir, bak yüzüne çarparsın, sen Abdülayıbni Ömer'den daha iyi mi anlıyorsun bakayım, babası Ömer'den daha iyi mi anlıyorsun, bir gün şey izliyorum, bir hocanın vaazını izliyorum televizyonda, dedi ki ya dedi, bir hoca çıktı dedi zamanda dedi, ismini de verdi, telefondan katılmış, demiş ki ben demiş, dini demiş şeyden iyi bilirim, Ömer'den daha iyi bilirim demiş. Osman'dan Ali'den daha iyi bilirim demiş. Onlar Arap bedevisi bir şeyden anlamazdı demiş. Ben koskoca profesörüm. Şimdi hoca da naklediyor bunu. Çok da böyle şey yani vaazı kuvvetli bir hoca. Vah vah diyor. Vah vah miskin diyor. Vah vah aptal diyor. He. Sen diyor Ömer'den, Osman'dan, Ali'den daha iyi anlayacaksın ha. Sen onların diyor, sen onun diyor, onların diyor. Bastıkları yerin tozunun izi olamazsın diyor. İzi. Bastıkları yerin tozunun izi olamazsın. Onlardan iyi anlayacaksın. He. Bak burada ne yapıyor? Meseleyi böyle anlatıyor bize. Ha, demek ki he, hadis anlayışı var burada. Merfuya ihtiyaç. Sahabi de olsa peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bir mesnede olması lazım. Naklettiği topluma kim o? Tabi'in toplumu. Onlar kimi görmediler? Aleyhissalatü vesselam'ı görmediler. Onlara bir olayı ne yapıyor? Naklediyor, söylüyor. Bakın diyor kaderin ehemmiyeti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahidesinde mevcuttur. Ha. Hanefi mezhebine göre sabit kavli belli başına delildir. Sünnete eş değerdir sabit kavli. Çünkü Hanefi mezhebine göre, Hanefi usulüne göre ha. sabi bir şey söylemişse muhakkak müstenidi vardır bunu. Ama İmam Şafi'ye göre... Ha. Sahabe kavli, sahabe kavli olduğu için değerlidir. Sünnete eş değer değildir. O halde demek ki sahabe kavliye Hanefi usulü kimden daha çok önem veriyor? Şafi usulünden daha çok önem veriyor. Bunu unutmayalım yani. Bu bilgileri de her yerde duyamazsınız. Bu çok önemlidir. Sahabe kavli çok önemlidir arkadaşlar. Dini sahabenin anladığı gibi anlamak. Çok önemlidir bu. Adam diyor ki ben kafama göre anlarım. E anlıyorsun işte kafana göre. Bak. Yani rivayetin başını okumamışsın. Rivayetin sonunu okumuşsun. Orada da ziyade. Ney? Kaderle alakalı kim? İşte birileri Buhari Müslim'i bunu sonradan sokmuş. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani? Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Okuyalım şimdi bakalım ne işitmiş. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından bulunduğum bir sırada aniden yanımıza Elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah bir zat çıka geldi. Elbise ben beyaz, saçı simsiyah. Evet. Üzerinde yolculuk eseri görülmüyor, bizden de kendisini kimse tanımıyor. Yani bir yerden de gelmişe benzemiyor, birimiz de onu tanımıyoruz zaten. Bazı rivayetlerde bunun dahi elkelbi suretiyle geldiği falan söylenir de, ha bu o değil gerçek, kimse tanımıyor diyor ama onlar da zayıftır yani dahi elkelbi suretine girmesi Cibrinin yani o zayıf rivayettir. Ancak burada kimse tanımıyor onu. Kimse tanımıyor, evet. Doğru, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına oturdu. Yani o adamcağız işte e, elbisesi bembey, hası saçı simsiyah, üzerinde yolculuk eseri olmayan, bizim de hiçbirimizin onu tanımadığı adam geldi doğrudan ne yaptı? Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam yanına oturdu. Bu sahabede bir nedir? Nedir bu usulsüzlüktür, edepsizliktir. Öyle algılanır bu. Yani yani sen hemen gelip böyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına oturamazsın aslında. Oturamazsın. Sabe garip karşılar bu tür bir türlü durum. Onun zaten ifade ediyor Hazreti Ömer. Küttüye geldi oturdu. Ya sonradan cibril olduğunu bildi de. Ya ama anda bilmiyor şu an. Başında bilmiyor olayı. Ha yani siz de bir yere gittiğinizde böyle hocaların üzerine küttüye dalmayın yani. Ha. Ya böyle girmeyin Bodoslama. Evet, izin alın. Evet, devam et. Heh. Ve dizlerini onun dizlerine dayadı. Ya, o kadar yakınlık var ki bir de yani. Ee, hem yanına geldi oturdu, dizlerini onun dizlerine dayadı. Aleyhisselatü Vesselam'ın dizlerine dayadı. Evet, devam et. Ellerine de uyluklar üzerine koydu. Ha, bu ihtilafla, onu daha önceden almıştık. Adam ha, ellerini kendi uyluğuna mı koydu? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uyluğuna mı koydu? Hatırlıyor musunuz? Bu meseleyi almıştık bu hali şerh ederken. Ha. E, çok da bir şey değişmiyor. Çok da bir şey değişmiyor netice itibariyle ama allah Alem tercih edilen görüşe göre yani bizzat ellerini Peygamber'in e, uyruklarına koydu. Evet devam et. Ve Ya Muhammed bana İslam'ın ne olduğunu haber ver dedi. Ya, ya Muhammed böyle hani hiç kimsenin tanımadığı böyle geliyor bir de böyle şeyle böyle edayla Ya Muhammed diyor. Ne diyor işte bana İslam'dan haber ver. Evet Hazreti Ömer de orada ha bekliyor böyle. Ha. Devam et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve yol külfetleri cihetine gücün yeterse beyti hac etmendir bu. Ne kadar güzel tercüme etmiş görüyor musun? Yol külfetleri cihetine yani yolun bir masarifi var. Tekalifi var. Ona gücün yeterse diyor he, beyti haccetmendir, haccetmendir. Yani hani mali bir ibadet ya aynı zamanda bedeni yani yani o yola ne yapacak ki nedir? Sağlık, sıhhat bir de yol güvenliği diyoruz değil mi? Heh. Sağlık, sıhhat, yol güvenliği bir de ne oluyor cebinde? Evet para. Bir de o müddette yani diyelim 6 ay eskiden şimdi kısa da. 6 ay süreci orada kaldığında geride bıraktığın ihalinde neyi? İAŞ'si. Yani özellikle ulemanın üzerinde ittifak ettiği ne? Sağlık ve ne? Heh. Yol güvenliği. İşte o yol güvenliğinin içine merkep de giriyor, binek de giriyor. İşte başka ne giriyor işte giderken işte para, işte azık bunlar da giriyor evet devam edelim. O zat doğru söyledin dedi. Baba. Yani şimdi Peygamber'e ama soru soruyor. Yani dinin otoritesi, Kur'an'ın kendisine indiği adam, şari değil mi? Ee bir soru soruyor, soru sorduktan sonra bir de ne yapıyor? Doğru söyledin diyor. Bir de doğru söyledim diyor değil mi? Ha, enteresan evet. Devam. Babam dedi ki, biz bunu hayret ettik. Zehra hem soruyor hem de tasdik ediyor. Yani, çünkü onlar Allah ve Rasulü en doğru derlerdi her zaman. Allah ve Rasulü en doğru der, en doğrusunu der. Bir şey sorsa peygamber efendimiz onlar aleyhissalatü vesselam Allah ve Rasulü en doğrusunu der. Allah ve Rasulü en doğrusunu bilir. Tevazu değil mi? Edep. Peygamber aleyhissalatü vesselama karşı takınılacak tavır. Evet. Ama bu adam da öyle değil. Öyle geldi onlara. Yani bir garip geldi. Hiç normal bir insana da benzemiyor. Hani şimdi uzaydan mı geldi deriz ya. Ha, devam et. ''Bana imandan haber ver.'' dedim. Evet. ''Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a, Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanman, bir de kadere, hayırına, şerrine inanmandır.'' diyor. Şimdi tabii ahiret gününe inanman, bir de kadere. Bak orada noktalı virgül. Şimdi kadere inanman demiyor. Hayrına ve şerrine. Yani peygamber Efendimiz diyor aleyhissalatü vesselam bunu. Şimdi kadere inanman dese onu şimdi temin edecek adam. Takdir değil de işte o. Miktarınca yarat Hayrına şehrine ne demek? Orada onu ne yapıyor? Aslında demiş. diyor ki adam yok diyor. Bu sonradan sokulma diyor. Bu rivayetin aslında yok diyor. Niye? Hani yani e, ofloca demiş ki yav demiş yani e, şu is, insanlık aleminde demiş her meseleyi anladım da demiş insanlık aleminde ha, bir mesele var ki demiş yani bunu anlayamadım demiş onu demiş bir kısayla demiş. Yani başıma gelen bir olayla, bir hikayeyle demiş şey yaptım demiş. Fark ettim. Nedir o? Ee, bir gün Ademle Havva anamızı anlatıyorken işte Oflu hocayı artık temeldir muhtemelen soran demiş ki hocam demiş ya demiş. Her şeyi anladım da demiş bu Adem ve Havva anamızın ile alakalı bir meseleyi anlamadım demiş. Bu da ne? Ademle Adem Havva'nın nikahını kim kıyıcı demiş. Soruyor şimdi hocaya. <gülüyor> Oflu demiş ki Adem Havva'nın nikahını kim kıydı? Valla davetli değildim demiş. <gülüyor> <gülüyor> davetli olmadığım için demiş göremedim. Tamam mı? E şimdi yani adam diyor ki bu sonradan eklendi. Gördün mü sonradan eklendi? nereden biliyorsun? Orada mıydın yani? Birileri bunu eklerken orada mıydın? Yanlarında mıydın sen? Yani sen Hicri 1430'larda çıkacaksın. Ha? Hicri 120'lerde nakledilene e, o bir şeyler eklenmiş diyeceksin. Yani böyle bir şey olabilir mi yani? Evet. Devam et. O zat yine doğru söyledin dedi. Bu sefer bana ihsan... Yine doğru söyledin dedi bak. Evet. Ha. Hazreti Ömer gene bekliyor. Ha. Bu sefer bana ihsandan haber ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a onu görüyor musun gibi ibadet etmendir. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni muhakkak görür buyur. Evet. Şimdi burada üç bölüm var. İslam, iman ve ihsan ki Şarih zaten bunları zikredecek. Onun için çok böyle teferruata girmiyorum. Onun sıbak ve ile gideceğiz inşallah. Ee, şarih dedik diyoruz. Şarih kimdi Bayram Ahmet Davutoğlu Hoca değil mi? Heh. Şimdi e, ulema bu hadisi yorumlarken diyorlar ki bu hadis bütün İslam'a şamil. İlk İslam bölümü ibadat. İbadat, ahkam, hükümler, fıkı. İkinci bölümü ne? İman. Üçüncü bölümü ihsan. Ahlak. Yani bir şey kaldı mı geri zaten? Kalmadı. Üssüne de şamil. Yani e, bir bedevi böyle bir soru sorabilir mi? Bir de öyle düşünün yani olayı bile şimdi bugün gözüyle bakalım şimdi. Biz yani bir bedevi gelecek. İslam'ı üst soruyla peygamber aleyhissalatü vesselam'a soracak. Yani bu öyle bir bedevi olmalı ki maşallah olmalı yani. Değil mi? He. İslam nedir, iman nedir, İhsan nedir? Bir bedevi yani. Yani sahabenin biraz da şaşırması, tasdik etmesi yönüyle. Yani doğru söyledin diyor Allah Allah. Enteresan yani. Peygambere doğru söyledin demek. Ya kolay bir iş değil. Evet devam edelim. O bana kıyametten haber ver dedi. Yani daha bitmedi. Bir de kıyametten haber ver bakalım. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu meselede sorulan sorandan daha alim değildir buyurdunuz. Gördün mü? Peygamber Efendimiz ile ilgili çok enteresan bir cevap arkadaşlar. Yani sen bana bu soruyu sordun ama ben sorulan senden daha bilgili değilim bu konuda. Yani burada kıyametten bana haber var. Ne zaman? Vakti. Bunu ben bilmem. Görüyor musunuz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bilmiyorum diyebiliyor. Bilmiyorum diyebiliyor. Haber verilmezse bilmez ki. Nasıl bilsin? Burada da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın neyi var? Tevazusu var değil mi? Bize bir şey gösteriyor. Yani burada... Biz sadece peygamberi esliyatü ve selamın bu sözü söylemesini nazar itibarı almayalım. Arkasına bakalım, esrarına bakalım. Nedir bunu? Esrar. Ya burada bize ibret var. Bir şey hakkında bilgin yoksa sus. Konuşma. Hani hep söylüyoruz ya. Bir insan ben alimim derse, bilsin ki o nedir? Cahildir, değil mi? Hep söylüyoruz. Her gün yeni bir şey öğrendikçe ne kadar cahil olduğumu fark ediyorum, anlıyorum. Bilimin sonu yok. Peygamber aleyhissalatü vesselam müktesep ilme sahip değil. Ne demek müktesep? Okumayla kazanmamış. Araştırmayla kazanmamış mülhem. Vehbi. Evet. Devam edelim. O halde bana onun alametlerinden bari haber ver dedi. He. Yani tamam e, vaktini bilmiyorsun ama belki alametlerini biliyorsundur. Ki bildiğini biliyor aslında. Çünkü gelen Cebrail. He. Burada yani sorulan soru bile Cebrail'in sorduğu aleyhissel... sorduğu soruda bile bir hikmet var. Sahabeye gösteriyor bazı şeyler var ki Peygamber aleyhisselatü vesselam onlara cevap veremeyebilir. Beklemesi lazım. Hani çok olmuştur ya Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a bir soru sormuşlardır. Cevap vermemiştir. Gitmiştir bir müddet sonra cevap vermiştir. Niye? Ne gelmiştir kendisine? Vahiy değil mi? He. E o halde alametlerini söyle bakalım. Nedir alametleri? Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem carinin kendi sahibesini doğurması. Bunu almıştık daha önceden. Zaten açıklayacak. Ne demek carinin? İşte her şey her cümerç. Cariye sahibini doğurur mu ya? Doğurmaz aslında cariye sahibini. Ama işte dünya tersine dönüyor ha devam et. Ve yalın ayak çıplak yoksul koyun çobanlarının bina yapmaktan birbirleriyle yarış ettiklerini. Yani adam daha dün köyde neydi? Çobandı. Bir geldi Allah müteahhit olmuş mu bakmışsın? Onlarca yüzlerce bina yapmış bir de bakıyorsun o işte 100 kat 150 kat. E sen koskoca alimsin profesörsün. Aldığın para üç buçuk lira dört lira. Nasıl oluyor bu? Ha, kötü mü değil kötü elbette. Elbette kötü değil yani. İslam her zaman, her zaman serbest ekonomiden yanadır. Yani olur rızık. Adam girer alır. Ama mesele o değil. Mesele şu. Bu bir tane iki tane değil demek istiyor aleyhissalatü vesselam. Çok. E şimdi yıllarca okuyorsun arkadaşlar. Yıllarca okuyorsun. Yıllarca okuyorsun. Yani ne yapıyorsun? İşte bak başbakanı görüyorsunuz. Okumuş. Başbakan olmuş. Aldığı para kaç lira? 10.000 bin lira mesela, 10 bin lira. Ya adam ilkokul mezunu, o da olmayacakmış ilkokul mezunu da devlet mecburi tuttuğu için olmuş. Topa biraz iyi vuruyor, topa bir bakıyorsun herif. Ha? E 100 bin dolar, 200 bin dolar, 500 bin dolar, 600 bin dolar sadece transfer ücreti alıyor. O da ilan edilenler de rivayetlere göre me mevcut meblağların yarısı bile değilmiş çünkü niye vergisi çok olacağı için ne yapmıyorlar? İlan etmiyor. E, sanatçıya bakıyorsun adam hiç eğitimi yok. İşte bak İbrahim tatlı ses. Adam he, ne yapıyor? İşte bu kadar paraya kavuşuyor. Eskiden böyle bir olanak mümkün değil o dönemde. O dönemde meslek iş yapıyor. O dönemde ilim iş yapıyor. O dönemde ticarette ahlak iş yapıyor. Şimdi öyle değil ki. He yaygın ama bu. E peki haram mı? Değil yani olur adam topa vurur o kazanır parayı mesela o değil ya da köyden gelir müteahhitliğe soyunur bu bak mısın Allah da yürü kulum demiş yapar ayrı ama şimdi çok fazla artık hep böyle onun için bakıyorsun çoluğu çocuğu okutamıyorsun yeri yerine niye okuyacağım ki diyor sen okuduğunda ne oldun ki diyor bana bir hocam anlatmıştı adam profesör ha, çocuğu bir gün demiş ki ona baba demiş bak demiş yıllarca okuyorsun demiş ben boğaz içinden demiş sadece demiş ha. Işte bilgisayar bilmem ne'nden mezun oldum demiş. O da 2 yıllık ya 4 yıllık da değilmiş. Oradan mezun oldum demiş. Bak Türksel'de demiş. Şu an demiş 4000 dolar maaş alıyorum. Sen bu kadar okudun. Maaşın benimki kadar bile değil. Yani çocuk babaya bunu söylüyor. Ha, kötülüğüne söylemiyor. Yani demek istediği okumak ne değil ölçü değil demek istiyor. E şimdi şimdi böyle işte. Yani bugün değilse kıyamet ne zaman değil mi? Bak Yaklaşmış demek ki yani pek de bir şey kalmamış. Evet devam et. Babam dedi ki bundan sonra o zat gitti. Ben hayli bir müddet bekledim durdum. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ya Ömer o suat soran zatın kim olduğunu biliyor musun dedi. Allah ve bilir dedim. Şimdi bak ne diyor? Ha, yani ben diyor bundan sonra o zat gitti diyor bir hayli bekledim diyor ondan sonra. Yani bir dönse de. Bir dönse de bazı rivayetler var. Adam gidiyor, kaybolmak kaybolmak üzereyken tam Hazreti Ömer ayaklanıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu onu oturtuyor. Yani şimdi Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hukukunu çokça düşünen bir sahabedir. Ona karşı yapılabilecek edepsizliklere asla tahammülü olmayan bir sahabedir. Hani hani ey Allah Resulü böyle nasıl konuşuyor deyip hani bana izin verdi şunun boynunu vurayım diyebilen bir sahabedir. Böyledir yani mizacında o var. Ha. Bekliyor. Ha. Yani herhalde dönmesini bekliyor. İşte o rivayetlerle bunu cöm ettiğimiz zaman. Ha, e, ama dönmüyor. Yüzünde bir şaşkınlık ifadesi var. Garipsemiş olayı. Ha, bu bir kişinin önünde de olan bir olay değil. Onca sahabinin önünde olan olay. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona dönüyor. Çünkü onun o durumunu biliyor. Ömer'de bir şey var. Ha, o durumunu biliyor. Ve ona dönüyor, diyor ki ey Ömer diyor, sen bu gelen adamın zaten kim olduğunu biliyor musun? Evet, devam et. O ne diyor? Allah ve Resulü bilir diyor, bak. Zaten bilse, Cebrail olduğunu bilse zaten problem yok. Ama Cebrailliği de başka biri olsa, işte Ömer için o adam caz böyle, tam böyle tedibe. ney? Ha, müstahak bir adam yani. Hani kabri başında ses çıkaran 2-3 kişiyi görüyor da diyor ki siz ne yapıyorsunuz falan diyor işte diyorlar olmaz diyor peygamber aleyhisselatü vesselamın kabri başında ses yükseltilmez Hucurat suresindeki ayet hatırlatıyor derken siz nerelisiniz diyor taif ehlindeniz diyor ha, iyi kurtuldunuz diyor şimdi bende buralı olsaydınız bir yerlerinizi artırdım diyor sizin yani yabancı bilmiyorlar medineli olsa bilir peygamber efendimiz aleyhisselatü vesselamın kabri başında nasıl davranılacağını e olur cahil adam bilmeyebilir evet Devam edelim. Gerçekten o cibrildi. Yani gerçekten o cibrildi. Evet. Size dininizi öğretmen gelmiş buyurdular. Evet. Geldi ve size dininizi öğretti. E öyle bak yani. Hz. Ömer de ne yaptı? Ha, meseleyi ondan sonra ne yaptı? Çözdü radıyallahu anh. Yani Gelecek İslam'ı soracak, imanı soracak, ihsanı soracak, kıyameti soracak, alametlerini soracak. Evet Yani Bile ne var? Alametini sorma var. Yani gelecekte huku bulacak bu olay. Bunu anca nasıl bilebilir bir insan? Ya sallamayla, atmayla bilebilir ya da ile. Hep ne diyoruz? Gayb üç şekilde bilinir. Dört yok, gayb. Gaybı üç şekilde biliriz değil mi? Bir, bizzat, he? bizzat ne? Gaybın kendisini görmek. Yani mesela şimdi cennet. Biz şimdi cenneti nasıl bileceğiz? Cennete gider, görür, geri dönersek biliriz. Böyle bir şey var mı? Şu an için yok. yok. Demek ki göremiyoruz. Yani mümkün değil. İki, benzerini görmek. Mesela cennetin benzeri işte Keşmir. Dünyanın cenneti derler. Çok güzeldir Keşmir. Onun için Pakistanlılara bırakmamışlardır, Müslümanlara bırakmamışlardır. Halkının geneli Müslümandır ama Hindistan'a vermiştir İngilizler. Dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesidir. Dünyanın cenneti denir mesela Keşmir değil mi? Ha. E şimdi e Keşmir'i gördün, cenneti gördün mü? Hayır. i̇bn Abbas'a göre görmedin. Çünkü yani e, cennette olanların dünyada sadece ismi var. Sadece ismi. E burada da nehir var, orada da nehir var. Burada da bal var, orada da bal var. Burada da şarap var, orada da şarap var. İsim. Burada da köşk var, orada da köşk var. Burada da palanlı yastık var, orada da palanlı yastık var. Ama sadece ney bu? Isim. İsim hani şöyle kıyas edelim anlayıp hani biz de biliyoruz Allah da biliyor biz de görüyoruz Allah da görüyor ama arada ne var dağlar kadar değil mi fark var Heh. bil faraza diyoruz bir misal olarak anlayın diye Heh. yani e böyle de bilmek mümkün değil o halde bir tek ihtimal kalıyor ne muhbir-i sadık dediğimiz muhbir-i sadık dediğimiz Sadık-ı mastuk dediğimiz Doğru söyleyen Her şeyi doğrultulan tasdik edilen Bir ney habercinin haberi O da ney vahiy Peygamber Başka bir şekilde biz ne yapamayız arkadaşlar Gaybı bilemeyiz Gaybı bilemezsin başka şekilde Bilme imkanı yok Ha Bilirsin kelamcılar gibi Atmasyonla bir atarsın bir atarsın ya işte hep söylüyoruz işte kitabı tevhit derslerinde ne yaptık? Allah'ın isimleri var, sıfatları var. Allah azze ve celle haber vermiş. Peygamber ailesi Sünnetin sünnetinde haber vermiş. Adam bunları tanımlamıyor Allah. Ne diyor? İşte diyor Allah diyor nedir? Vardır. E tamam güzel. E başka ha, vardır. E başka vacibül vücuttur. Vacibil vacibül vücut nereden geldi? Yani illa buna ihtiyaç var mı? Yani e başka ee, Allah Azze ve Celle e, ne cevherdir ne arazdır yani hani tabiri caizse yani e, ne sudur ne topraktır gibi bir şey yani hani ne cevherdir ne arazdır ee, başka başka işte, ne alttadır ne üsttedir başka ne sağdadır ne soldadır ya, ya bunları bırak bunlar bunlar bunlar yani bunlar olsa olsa olsa olsa yani senin zafiyetini ya sen desen Allah birdir Samettir, evveldir, ahirdir, batındır, zahirdir, semyedir, basirdir, kelimdir, kavidir, rahimdir, rahmandır. Say işte bunları say. Ne yani uğraşıyorsun fuzuli işlerle? Fuzuli. Yani Allah Azze ve Celle'yi şu kıt aklıyla ne yapacak? İsim ve sıfatlarıyla donatacak haşa. Böyle bir şey olamaz. Ne yapıyoruz demek ki? Gaybı sadece vahiyle bilebiliyoruz. Başka türlü gaybı bilmek mümkün değil. Başka türlü gaybın bilgisine sahip olmak mümkün değil. Bunu iddia eden de maalesef iddiasında nedir? Yalancıdır. Böyle bir şey mümkün değil. Evet şöyle kısaca hadisin bir kısım izahını alalım. Bakalım Ahmet Davutoğlu Hoca ne demiş? Evet alalım. Hadisin izahı hadis-i şerifteki kader hakkında konuşmadan maksat kaderin aleyhine konuşmak. Onu kabul etmerek ehli hakkı doğru yoldan ayrılmaktadır. Evet. Doğru yolundan ayrılmaktır. Heh. Ne diyor? İşte diyor hadiste diyor hadir hakkında, kader hakkında konuşanlar e, kaderin e, doğru anlayışı hakkında konuşmuyorlar. Yani ne? Kaderin aleyhine konuşuyorlar. Allah'ın e, neyi? Cüz'iyatı bilmediğini. Ne demek cüz'iyat? Teferruat. Onu bilmediğini. Bunu kulun bizzat kendisinin ne yaptığını işlediğini ve bu eylem ama söz ama eylem neyse. Ortaya çıktıktan sonra da bunu Allah'ın ne yaptığını bildiğini. He. Kaderin aleyhinde konuşuyorlar. Ehli hakkın da yolundan ayrılıyorlar. Kabul etmiyorlar ya. Ehli hakkın yolundan ayrılıyorlar. Nedir ehli hakkın? ehl ve sünnet ve'l. Cemaat. Onun yolunda ne yapıyorlar? Ayrılıyorlar. Evet, devam edelim. Bu iş ilk yapan Ma'bed Cüheni olmuştur. Yani bu anlamda ilk sözü söyleyen, bu inancı ilk ne yapan Telaffuz eden daha önce zihinlerde belki vardır. Kim Ma'bed El Cühni? Evet. Ma'mavi. Yani bununla birlikte, bununla birlikte daha önceleri Mekke'de kadirlerin bulunduğu söyleyenler de vardır. Yani var ama işte bunu böyle sistematik bir şekilde ne yapan? Telaffuz eden ilk adam. Sistematik bir şekilde. Vatit-i Vücut Gazali'den önce var. i̇bn Arabi'den önce de var. Ama bunlar bunu ne yapmışlar? Sistemleştirmişler değil mi? i̇bn Arabi ile tanınmış. Gazali bunu belli bir periyoda sokmuş. Yoksa daha öncesinde var. Yani Bunun da olduğu gibi. Yoksa var. Ama Mabel el-Cühen'i bunu yani ne yapmış? Teşhir etmiş. Teşhir. Hani Mehdi peygamber ve vesselamın bazı adislerinde hem Mekke'den çıkacak diyor hem şarttan çıkacak diyor değil mi? E ne demek bu yani iki yerden mi çıkar? Alimler de cem etmişler. He ne, nasıl cem etmişler? Şarttan çıkacak ama Mekke'ye geldiğinde şöhret bulacak. Meşhur olacak. He ikinci çıkış olacak. Tolu. Ama ilkini ne yapacak? Bastıracak. O anlamda. Evet devam edelim. Derler ki Derler ki Abdullah İbni Zubeyr'in ordusu Mekke'de Yezid tarafından muhasara edildiği zaman Kabe'yi muazzeme yanmıştı. O zaman bazıları bunun bir takdir ilahi olduğuna olmuş, Bir takımları takdirle yanmamıştı diyerek kaderi inkar etmişler. Demek ki daha önceden Ablay'ın Zubeyr'in ordusu Hz. Muaviye'ye başkaldıranlardan biliyorsunuz. Mekke'de Yezid tarafından muhasara edildiği zaman Kabe'yi muazzama yanmış. Bir kısım insan bu kaderi ilahiyle oldu demiş. Bir kısım da hayır kaderi ilahiyle olmadı. Bu kimin eliyle oldu? Yezid nehliyle oldu demişler. Kaderi inkar etmişler. Evet. Devam. Kader kelimesi dalıp fethiyle okunduğu gibi sukuniyle yani kadr şeklinde de okunabilir. Yani kader ya da kadır. Evet. Lugatte miktar, meblah, tazim, kuvvet, Kudret bir şeyi kısmak manalarına gelir. Yani bu lugat anlamı, sözlük anlamı ama hep söylüyoruz bizim bu terimlerimiz, deyimlerimiz sözlük anlamıyla anlamlı anlandırılamaz. Namaz dua demek değil mi? Peki namazın karşılığı mı bu? Değil. Bak tarif etmişler değil mi? Abdestle, iftidahla başlayıp bitire, biten, içinde belli duaların ve hareketlerin olduğu ne? İbadete verilen isim namaz. Namaz. Ha, tekbirle başlayıp bitiriyorsun. Selamla bitiriyorsun. İçinde belli eskarın, belli duaların, belli hareketlerin olduğu ne? İbadet namaz. Yani sadece dua deyip işin içinden ne yapamazsın? Çıkamazsın. Evet. Kader inancının içinde bu miktarlar var. Hepsi var. Ama ha, bu lugat anlamı. Islah anlamı bu değil. Evet. Şeriatte? Şeriatte vücuda gelecek şeyleri ve o şeylerin ne zaman, nerede, ne gibi efsa ve hususiyetlerle meydana geldiğini... Allahu Teala'nın tahdit ve takdir etmesidir. Evet. Devam. Takdir buyurduğu şeyleri zamanı gelince birer birer icat etmesine de kaza dindir. Binayane kader ilim ve irade sıfatına kaza da tekvini racı olduğundan kaza ve kader inanmak haklı zatında Allahu Teala Allahu Teala'ya imanda dahil ve bütün sıfatlarıyla Allah'a iman eden kullara da inanmış olur bunlara da inanmış olursa da ehemmiyetine binaen Kaza kader meselesi kelam ilminde ayrıca ele alınmıştır. Yani aslında Allahu Teala'ya imandır değil mi? Kader. Allahu Teala'ya imandır. Çünkü Allahu Teala bunları ne yapmıştır? Takdir etmiştir. Zamanı gelince de kazayla bunları ortaya çıkarmıştır değil mi? Bunu demek istiyor. Ama kelam kitaplarında bu mesele Allah'a iman dışında ayrıca kaza ve kadere iman başlığı altında da incelenmiştir. Çünkü niye? İnkarcılar o kadar çoktur ki, el sünnet de bu meselede diğerlerinden ayrıldığı için buna ayrıca bir ehemmiyet verilmiştir. Onu demek istiyor. Heh, devam edelim. Bazı kelamül maasip bizim kader dediğimize kaza kaza diye tarif ettiğimize kader demişlerse de bu tarif netice itibariyle davayı değiştirmez. E çok önemli değil, evet. Kaza kelimesinin lugat manaların biri de hükmetmek olduğundan bir hükme benzeyen takdir'e onlar kaza demişler. İcra'ya benzeyen icada da kader itlak etmişlerdir. Mühim olan Mühim evet. olan şudur ki Bu mesele etrafında gerek filozoflar diyor yani filozoflar. Filosof Evet filozoflar, evet. Gerekse din erbabı arasında öteden beri pek çok münakaşalar celal etmiştir. Hakikatte kaza ve kaderin varlığı. Şimdi diye... filozoflarla din erbabı. Dikkat çekiyor. Din erbabı, ulema. Filozoflar bir de ney? İşte. Kelamcı olup da o filozoflardan ne yapanlar? Etkilenenler. Etkilenenler değil mi? Evet. Hı. Hakikatte kaza ve kaderin mahiyetini hakkıyla anla, anlamak insanın kudretinin haricindedir. Üç şey zikredildiğinde dilinizi tutun. Bir tanesi de ne? Kader. Kader. Yani kaderi anlamak çok da kolay değil. Evet. Devam edelim. Bundan dolayı Müslümanlara kaza ve kadere inanmaları olunmuş. Bu meseleyi derinden, derine incelerek kaderin sırrını bulmaya çalışmaları yasak edilmiştir. Evet. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste hadis bu bapta naz'dır. Fakat ne yazık ki Müslümanlar yine de bu nazik meseleyi kurcalamaktan geri kalmamış. Görüyor musunuz? Yani Hazreti Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadis nas kesin. Ama ne yazık ki Müslümanlar illa da kurcalayacak bu meseleyi. Tabi hepsi değil bir kısmı. Evet. Neticede aralarında aralarında itiraflar zuhur etmiş bir takım fırkalar meydana gelmiştir. Evet. Bunların içinde hak olan mezhep Ehli Sünnet ve Cemaat'tir ki Bura çok önemli. Bunlar için daha hak olan mezhep Sünnet ve Cemaat'tir ki o da, o da selefiye da diye Maturidiyye ve Eş'ariye olmak üzere 3 üç, 3 Yani bak yani görüyor musun? İnsaf. selefiye, Eş'ariye ve Maturidiyye Selefiyeyi atmamış Hepsinin menşeği bu aslında Eşarilik nedir Maturilik nedir o ayrı bir tartışma konusu Ama Bize göre Ehl-i sünnet vel cemaat Selefin yolundan giden Ney? Bir toplumun adı Selefin yolundan giden Nedir Selef? İşte başta o dört büyük imam Olmak üzere onların Yolundan gidenler Ebu Hanife İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed hepsi ehli hadistendir. Hepsi ehli sünnet ver cemaatin neyidir? İmamlarıdır. Onların yolundan gidenler. Ha, Ebu'l-Mansur Maturidi doğrudan o tanım işine girer mi? Ebu'l-Hasan Eş'ari Eş doğrudan o tanım işine girer mi? Cevabı belli. He, Eş'ariler ve Maturidiler ehli sünnet ver cemaatten midirler? El cevap ehli sünnet ver cemaati tabi oldukları meselede ehli sünnet ver cemaatten muhalif oldukları meselelerde de ehli sünnet cemaatten değildirler. Ama büsbütün onları ehli sünnet görmek ne kadar yanlışsa, büsbütün de onların ehli sünnetten olmadığını söylemek de o kadar yanlıştır. Söz söylediğin zaman adil olacaksın. He, yani şey İbn Useymin bunu özellikle vurguluyor. Allah kendisine rahmet eylesin. Muafık oldukları meseleler. Bu 100 meselenin belki de 95'i muhalif oldukları mesele birazdan gelecek. Mesela Allah'ın sıfatlarından belli başlarını sayıyor Maturidiler. Ama genel itibarıyla nedir? Ehli sünnete muafıktırlar. E ya işte 2-3 meselede muhalefet ettiler. O halde onları biz ne yapalım? Atalım. Olmaz. E onları da %100 haklı görelim, doğru görelim. Olmaz. Hakkını ne yapmak lazım? Vermek lazım. Hakkını ne yapmak lazım? vermek lazım. İsterseniz o cümleyi size buradan okuyalım. Ha, o zaman daha iyi inşallah meseleyi daha iyi anlayacağız inşallah. Evet. Şimdi İbnü Seyyid'in rahmetullahi aleyhi e bu soru ne yapıyor arkadaşlar? Yöneltiliyor. O kendisi bu meseleyi gayet bir güzel şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Açıklıyor. Eşariler ve Maturidiler ehli sünnet vel ve cemaatten midirler? Nasıl ki Selef'in itikadi görüşlerine muhalif olanlar içinde de Sünnet'in büyük imamlarını haşevi ve müşebbih olmakla itham edenler çıkmışsa, yine aynı şekilde Selef'in itikadi görüşlerini benimsemiş, kimseler arasında da eşarileri ve matürileri büsbütün ehl Sünnet dışına çıkaranlar olmuştur. İlk grubun yaptığı ne kadar yanlışsa ikinci grubun yaptığı da o kadar yanlıştır. Olması gereken şahısları ve gruplara hükmetme noktasında adaletten ayrılmamak elden geldiğince Adil olmaktır. Nitekim allah Teala şöyle buyurur. Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adil olmamaya itmesin. Adaletli olun zira bu takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun, hiç şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Maide 8. Söz söylediğiniz zaman adaletli olun. Enam 152. Allah hamdolsun ki elimizde, ehl-i sünnet alimlerinin kendileri dışındaki gruplara hükmederken adaletten ayrılmadıklarını gösteren birçok örnek bulunmaktadır. Örneğin Şevlüs Emin Allah'ın tevhidi isimleri ve sıfatları konusunda zahirilerle imamları Davut Ez Zahiri ve ona uyan küçük bir grup hariç eşarilerin sahip oldukları akideyi karşılaştırırken şunları söylemiştir. Mesela İbni Hazm'ın akidesiyle kimin? Eşarilerin, eşarilerin akidesi. Şimdi seleften bir kısım arkadaşlar var. İbn İbni Hazm neredeyse kusuyor. İbn Hazm, İbn Hazm ama bilmezler ki İbn Hazm'ın akidesi e, salt ve saf cehmi akidedir. Şimdi he, şeyhliğe Muteemiye soruluyor. Mesela İbn Hazm Zahiriler'den. Ebu Davud Ezahiri ez ile ona uyan, Ebu Davud Ezahiri'ye ez uyan küçük bir grup onlar Ehl-i Sünnet'in akidesinde selefin. Yani Zahiriliğin kurucusu Ebu Davud Ezahiri ez farklıdır. Daha sonra gelen zahirilerden. Mesela kimden? İbni Hazım'da. Sorulayım bir temiyeye. O zahirilerle Eşarilerin akidesini şöyle bir kıyaslayalım. Bakın ne diyor? Bilindiği üzere İmam eşarî ve ashabı yani Ebul Hasan eşarî ve cemaati bu konuda selefe, imamlara ve hadis ehlinin mezhebine zahirilerden çok daha fazla yakındır. Anladık? Zahirlerden daha yakın. Kimin akidesine? Eşariler. Ehl-i Sünnet'in akidesine, Selif'in akidesine. Yine bunun gibi zahiriler, Kur'an ve sıfat meselelerinde Ahmet bin Hanbel ve onun dengi diğer imamlara muvafık olduklarını iddia etmekle beraber, bunu iddia ediyorlar, bu usta ve ashabını tenkit edip ayıplarlar. Yani zahiriler, biz İmam Ahmet'e ve onun ashabına daha yakınız, bir de eşarilere ne yaparlar? Tenkit ederler. Hangi meselede? Allah'ın isim ve sıfatları meselesinde. Oysa Eş'ari ve ashabı, İmam Eş'ari ve ashabı, Kur'an ve sıfat meselelerinde Ahmet bin Hanbel ve onun dengi diğer imamlara tahkik ve intisap bakımından, bak, tahkik ve intisap bakımından, zahirilerden daha yakındırlar. Tahkik bakımından diyoruz. Çünkü sıfatlar konusunda İmam Eşar'ı ve ashabının mezhebiyle İbn-i Hazm ve zahirilerden onun emsali olanların mezhebini bilen kimseye şu açık seçik belli olmakla beraber kendisi ve bu iki görüşü anlamış herkes şunu bilir ki bu batını zahiriler İbn-i Hazm'e diyor. Bu batını zahiriler mutezileye hatta felsefecilere Eşarilerden daha yakındırlar. Gördünüz mü? Eşariler ise Selefe, imamlara ve hadis ehline Zahirilerden daha yakındırlar İnsafı görüyor muyuz? İntisap bakımından ise Eşari ve ashabının kendilerini Özel olarak İmam Ahmet'e Genel olarak da vesaire hadis ehli imamlarına nispet etmeleri Kitaplarına ait Kendilerine ait kitapların hepsinde Açıktır, meşhurdur ha, Demek ki Yani insaftan ayrılmamak lazım İbn Hüseyn'in rahmetullahi aleyh kendisine yöneltilen faziletli şey Eşariler ehli sünnet ve el-cemaatten midirler? Açıklamanızı rica ederiz. Şekneki bir soruya bakın nasıl cevap vermiş. Eşariler ehli sünnet ve cemaate muvafık oldukları meselelerde ehli sünnet ve cemaattendirler Ancak onlar sıfatlar konusunda ehli sünnet ve cemaate muhaliftirler. Büsbütün değil. Çünkü onlar sadece yedisi dışında Allah'ın sıfatlarından Başka hiçbir sıfatı ispat etmezler. Reddetmezler. Ama ispat da etmezler. Karıştırmayalım. Bak reddederler demiyor arkadaşlar. İspat etmezler. Karıştırmamak lazım. Öte yandan bunları da ehli sünnetin ispat ettiği şekilde ispat da etmezler. Bu 7 neyi sıfatı? Her yönüyle onlar ehlü sünnettendirler dememiz icabet etmediği gibi Onların ehl sünnete mensup oluşlarını tamamen reddetmemiz de icap etmez. Biz deriz ki onlar ehl sünnete muvafık oldukları meselelerde ehl sünnettendirler. ehl sünnete muhalefet ettikleri meselelerde ise ehl sünnete muhaliftirler. İşte böylece tavsile gitmek kendisiyle hakkın ve adaletin gerçekleşeceği yoldur. allah Teala şöyle buyurmuştur. Söz söylediğiniz zaman adaletli olun. Enam 152. Sonuç olarak onların mutlak surette ehl sünnet dışına çıkartılmaları adaletten olmayacağı gibi tamamen ehl dair sünnete dahil edilmeleri de adaletten olmaz. Vacip yani gerekli olan her hak sahibine hakkının verilmesidir. Net değil mi ifadeler? Net. Başka bir yerde ise eşari akidesinin mahiyeti nedir? Ve ihvani müsliminin sahip olduğu akide eşari akide akidesi midir şeklindeki soruya bakın şöyle cevap veriyor. Allah şahit ki bizler ihvani müslimin akidesinin ne olduğunu bilmiyoruz. Yani çünkü akideyle meşhur bir ne değil? Toplum değil. Fakat eşariler hakkında yazılan kitaplar içinde gördüğüm en hayırlı kitap. Şeyh Sefer Havali'ye ait olan küçük bir risaledir ki onda güzel sözler söylemiş ve eşarilerin Allah'ın isimleri ve sıfatları meselesiyle kelam, iman, iman vakit ve daha bir çok birçok meselede ehli sünnet olan muhalefetlerini açıklamıştır. Bu meselelere vakf olmak isteyenler bu kitaptan istifade edebilirler. Yani bu meselelerde muhalefetleri var diyor. Ama diğerlerinde yok. Başka bir yerde ise ehli sünnetin selefin ta kendisi olan sahabe, tabi'in ve onların izinden giden hidayet önderi imamlar olduğunu belirttikten sonra Eş'ariler ve Maturidiler Allah'ın isimleri ve sıfatları konusunda ehli sünnet ver camiattan sayılmazlar demiş. Ama hangi konuda isim ve sıfatlar konusunda ve bunun neden böyle olduğunu uzunca bir şekilde anlatmıştır. Başka bir yerde ise Ehl-i Sünnet'e alimler şunlar olduğunu söylemiştir. Alimlerin şunlar olduğunu söylemiştir. Ehl-i Sünnet ve cemaat içinde Müslümanların doğru yol üzerinde oldukları hususunda birleştikleri din önderi imamlar vardır. Tıpkı İmam Ahmet Malik Şafi Ebu Hanife Şimdi, adam bir manifesto yazmış zamanında. Evet. İmam Ebu Hanife'nin ismini bile zikretmemiş. Medine, Medine'de okuyan bir öğrenci okulda tamamlayamadı, okuldan atıldı. Ha, yani Medine pisi çıkarır ya, o meyanda manifesto yazmış. E, e şu imamların yolundan gidin. Ya biz İmam Ebu Hanifesiyle ile İmam Ahmet'in, İmam Ahmet ile Ehl-i Sünnet'in yolundayız. Yani nedir yani? İmam Ebu Hanife düşmanlığı nedir? yani? Bu, bu, bu düşmanlık sana ne kazandırıyor? Bundan ne malanıyor musun? Hem yani biz hep ne söylüyoruz İmam Ebu Hanifesiyle ile İmam Ahmed ile kimin yolundayız biz? Ehl-i Sünnet'in yolundayız. Nedir gaye? Nereye varacaksın? Yapmak istediğin nedir? Heh. Tıpkı İmam Ahmed, Malik, Şafii, Ebu Hanife bak. Yani İbnu Ussémin rahatlıkla ismini verebiliyor. Sen niye vermiyorsun? Niye korkuyorsun? Süfyan et sevri evzai gibi. Yine ehl sünnet içinde bu imamlar dışında Şeyhülislam İm İmni Teymiye ve Şeyhülislam Şeyh Muhammed Süleyman et temimi gibi meşhur ve maruf imamlarda vardır. Ya bak hepsini veriyor. Problem yok. Evet. İmni şu veciz ifadesi meseleyi özetliyor. Selefin mezhebini, görüşlerini yani ortaya koyan ve ona bağlı ve müntesip olduğunu söyleyen bir kimsenin ayıplanacak hiçbir tarafı yoktur. Aksine böyle bir tavrı ondan ittifakla kabul etmek gerekir. Çünkü selefin mezhebi haktan başkası değildir ki. Eğer bu tavrı ortaya koyan, bakın arkadaşlar. Ben selefiyim diyen. Bu çok önemli. Ben selefin yolundayım diyen. Bu tavrı ortaya koyan kişi zahiren ve batinen. Selefin mezhebine muvafık ise hem zahiren batın. O kişi zahiren ve batıran batınen hak üzere olan bir mümin durumundadır. Yok eğer sadece zahirde selefin mezhebine muvafık, batınen muvafık değilse o kişi işte münafık durumundadır. Açığa vurduğu kabul edilir. Zahirine göre hareket edilir. Yani gizledikleri yani içinde olanlar Allah'a evale edilir. Çünkü biz insanların kalplerini yarıp içine bakmakla ve karınlarını deşmekle emrolunmadık. Neredediniz? Ne kadar menheci bir ders, güzel bir ders. Adam ne diyorsa onu kabul edeceksin yani sen. Ne kurcalarsın? Ya, ya şu selefi, şu değil. Niye? Sende selefi ölçer cihaz mı var? Ha? Bu cihaza mı sahipsin sen? Yani sende selefi ölçer cihaz var. Tak tutuyorsun, anlıyorsun adamın selefi olup olmadığını. Sen adamın zahirine göre hareket et. Batını sen bilemezsin ki. Onu Allah bilir. Kalbini mi okuyorsun adamın? Kalbini mi görüyorsun? Buğuslara dikkat edeceğiz. He. Şimdi bu eşariler ve maturidiler meselesinde de böyle ne yapmayacağız? Atıp tutmayacağız. He. Dikkat edeceğiz yani. Herkes haddini bilecek. Yani hep söylüyoruz. Yüz mesele. Namazla alakalı yüz mesele. Yüz mesele. Yüz bir de olur. Önemli değil. Bir parada yüz mesele. Kaç tane selefle Selefi olmayan Ki bu tabir de hoş değil Çünkü bu meseledeki ihtilaf Delil ihtilafıdır Heva ihtilafı değil Hiçbir alim namazı Deneme yanılma metoduyla bulmamıştır Herkesin bir delili vardır Ama sahiptir ama Zayıftır Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi Yani namaz meselesinde he, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nasıl namaz kılardı meselesinde Hiç kimse ne yapamaz Ne yapamaz Tecrübeyle bir şey kazanamaz. Hani ilk musakkayı yaparken biraz kötü yaparsın. Sonra biraz daha iyi yaparsın. Sonra bir... Böyle bir şey değildir yani. bu. Delinle olur bu. Ha, mesela yüz mesele. E kaç tane ihtilaf var? İşte kaldırdık ellerimizi. İftihah tekbiri getirdik. E kulaklara değdiriyorlar. Ya o sonrakiler değdirmiş. Baştakiler değdirmemiş ki. Kulağın hizasına getirildi diye. Açıkça kitaplarda yazıyor sonrakiler e, bizim vatandaşımız bize aptal kulağın hizası neredir bilmez diye değdirin demişler sonrakiler <gülüyor> ha. e başka e fatiha okunur mu okunmaz mı ya bunun işinden bizim alimlerimiz çıkamamış ki son söz alimleri var son sözü koydum son noktayı koydum sen son noktayı koyamazsın arkadaşım kıyamete kadar da koyamayacaksın bir şey yok okunur mu okunmaz mı cehri namazlarda fatiha e, bizim ulemamız işin işinden çıkamamış El nerede bağlanır? Göbeğin altında mı, üstünde mi yoksa göğsün üstünde mi? Göbeğin altında bağlamada nerede bağlarsan bağla. Ama böğrüne de getirme. Hatta mümkünse göğsüne de bağlama Göğsünün altına bağla. Göbeğin üstüne doğru. Ya hocam ne yaptın ortalığı karıştırma? Ala sadrihi ziyadesi Müemmel bin İsmail'in ziyadesidir. Bakın bakalım Müemmel, müemmel bin İsmail bin Uzeymen'in Ne kadar sayı ne kadar zayıf bir Ya yani Şeyh Mukbil bin Vadiye'ye sormuşlar. Demişler ki hocam bu namazda eller nerede bağlanır? Bu konuda var olan bütün hadisler zayıftır demiş. Ama bunların en sahihi, en sahihi bunların, Bakın en sayı, hepsi zayıf ama bakın. En sayı, yani zayıflığı en az olan. Karıştırmayın. En sayı derken en sayı hadis değil. Zayıfların en sayı. En iyi, sayı. Ha, en iyi zayıf. Nedir? Ha? Sadrın üstünde tutulacağını gösteren hadistir. Hatta sorulmuş demiş ki, soran. Peki bu konuda teşdit yani var ya adam işte elini göğsünün üstüne bağlamadı mı? Selefi değil. Kıyamet kopuyor. Bu konuda teşdit teşdit bidattir diyor. Ne demek bidat? Bidat yani bu konuda şiddetli davranmak bidat. Şimdi adam elini göğsünün üstüne koyduysa Selefi. Değilse değil. Ya bırak bu işleri bir arkadaşım. İbn-i Selefi değil. Şeyh bin Selefi değil. Kaldı ki elini göbeğin altına tutanlar sadece hanefilerdi ki. Vallahi İmam Ebu Hanife ve mezhebi masum niye biliyor musunuz rivayet İmam Ahmet'in müsledinde mevcut İmam Ebu Hanefe'nin müsledinde de yok İmam Ahmet'in müsledinde i̇bn Kayyım'a göre Hanbeliler nezdinde yine i̇bn Kudame'ye göre öncesinde en makbul delinler de bağlamaktır göbeğin altında e niye Hanefilere yükleniyorsunuz sadece yani Şamar olanı Hanefiler mi Hanbelilere de yüklen yüklenemezsiniz niye birileri kızar Şamar olanı Hanefiler mi Hanbeliler de, de el göbeğin altında bağlanır. Müftabih fetva odur. Açın ilan muvakkıyını orada göreceksiniz. Açın İbni Kudame'yi Mugni orada göreceksiniz. Nedir peki bu teşdit? Neden sadece Hanefilere yüklenme var? Bak burada da ne yaptık? Göbeğin altında mı üstünde mi? Yani ulema laf etmiş. İbn-i bir çizelgesi vardır. Anlamayanların gözüne sokar. Ha, elini göğsünün üstüne tutmuş adamın teki. Üstüne ne yapmış? Çarpı atmış. Böğrüne koymuş çarpı atmış. Göbeğin altına koymuş çarpı atmış. Anlasınlar diye bak. Anlasın. Resmi koyuyorlar şeyhin önüne. Kafa yok da bir resimde. Şeyh en doğrusunu göbekle göğüs arası olarak görmüş. E ne olacak şimdi? E, secdeye giderken elimi önce koyacağız dizimi önce koyacağız. Ha. Yani. La ilahe illallah. Hangisi önce konacak? Ha. Yani Şeyh Alba'nın elini koymuş, şey Bin Bazlı İbn dizini koymuş. Ne olacak şimdi? Ya bu meseleler mi gündem yani? Bunlar mı gündem arkadaşlar? Gündem bunlar mı? Ha demek ki yani mesellere böyle bakılmaz. Ya siyah ya beyaz. Ha hep siyah beyaz olarak bakmayın. Biraz arada neler var? Griler de var ya. Böyle bakmayın ya. Bu mesele bu kadar kolay bir mesele değil ulemanın kadrini hep söylüyorum. İnşallah vaktimiz olursa size refül melam an eymetil alem kitabını okutacağız. Ulama niye ihtilaf etmiş? Şey Abdülmüsin Türk'in kitabını tercüme ettik. O, o kitabın şerhidir. Fuka'nın ihtilaf sebepleri var. Ama o refül melam imzeyemiyah bir kitaptı. Neden ihtilaf etmiş bu ulema Neden? Niye ihtilaf etmiş? Ha, durup dururken ihtilaf etmiş de. ya işte ihtilaf edelim. İhtilaf edelim de ortada hareket olsun öyle bir şey yok bu mesele öyle bakmamak lazım He, elbette ki ihtilaflar içinde haklı olan taraf var yeri geldiğinde haksız olan taraf var mesele o değil ama mesele adaletten ayrılmamak bak 100 meselede 5-6 tane mesele getirirsiniz o 5-6 tane meselede zaten bizim aramızda da yani bizim ulemamız arasında da ne olduğunu görürsünüz İhtifak ihtilaf olmadı. olduğunu yani ittifak ve ihtilaf olduğunu görürsünüz o halde bunları ne yapmayalım devamlı kurcalamayalım. Eşarilik şöyledir maturilik böyledir. Sen doğru bildiğini anlat. İnsanlara taan etme. Insanlara küfretme. Bak İbni Hacer rahmetullahi aleyhifetül barisi. Heh. Kitabı tevhitte bolca okuduk. Kendisi eşaridir. Ha delil eşarisidir. Farklıdır biraz daha ama okuduk. E şimdi de İmam Müslim'i okuyoruz. nevevi şerhine çokça ne yapıyoruz? Müracaat ediyoruz. Eşaridir bak. Heh, yani alimleri böyle tasnif edip Tamam mı? Dertlere koymak, raflara koymak bizim yapacağımız iş değil arkadaşlar. Biz bunu yapamayız. Ama maalesef böyle bir anlayış var. Böyle bir anlayış var. Yani ulemayı bile tabaka tabaka ayırdılar zamanında. Abdülmuhsin Abbad kötü. Niye kötü? Ne yaptı? Şimdi iyi oldu. Şeyh Rabbi Madhali iyiydi, kötü oldu peşinden fale Harbi geldi ona uydular o iyi oldu Fale-el Harbi Şeyh Rab'in talebesiydi onu ihanetle suçladı derken derken yani her cümeç, böyle bir şey olmaz ulemayı ilim talebesi tasnif edemez sen kimsin ya sen kimsin kimsin sen sen kimsin de alimi alimleri tasnif ediyorsun sen kimsin sen İmam-ı hakkında laf söyleyecek adam mısın sen kimsin? Ya Ahmet Davutoğlu'nun şerini niye okutuyor? Şimdi Fındıkzade ile okutuyorum. Sana mı soracağım? Hangi şerini okutup okutmayacağımı sana mı soracağım? Medine'de hadis fakültesinde nasıl ki Nevev'in şerini okutuyorlar? Eşaridir bak ben de burada millete ha, matır dudan bir adamın şerini okutuyorum. Ne olacak şimdi? Sen onu git Medine'nin meşayihine sor önce. Niye eşar şeri şerini okutuyorlarmış? Ondan sonra gel bana bunu sor. Nedir bu hanefi düşmanlığı ya? Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. <gülüyor> bu zulüm, zulüm. Zulüm. Böyle yapan adamı... He, ne yapmak lazım? İkaz etmek lazım. He, i̇kazla uslanmıyorsa köteklemek lazım. Kötekle uslanmıyorsa gerekli merciye mercilere neresinde? Boynundan tutup teslim etmek lazım. Buna dikkat edeceğiz. Yani tevid ehli olmak demek selefin akidesine muttali olmak demek şettamlık taanlık değildir. Ona saldırma buna saldırma değildir ya. Şeyh Albani Allah rahmet eylesin. Et tasviye ve terbiye diye yıllarca dedi bunu diyerek öldü. Ne demek tasfiye? Şu bidat şu küfür, şu hurafe doğru. Bunları söyle ama bir de terbiye dedi. Terbiye, terbiye, terbiye. Ahli. Evet, terbiye. Ulemaya karşı takınacağın tavır. Hani onların etleri zehirliydi? Hani, hani yiyen onlardan ne yapardı? Zehirlenip ölür giderdi. Onun için muhakkak arkadaşlar bu meselelerde Mütenebbih olmak lazım, mütena, yani müteyakkız olmak lazım, ha, müsaade etmeyin, müsaade etmeyin, barındırmayın. Beraysa berağınızı koyun, ikazsa ikazınızı koyun, susmayın. Niye biliyor musunuz? Bugün İmam Ebu Hanife, yarın başka bir alim. Çünkü bu kapı bir açıldı mı diyor alimler, onun neyi olmaz? sonu olmaz. Ulema ulema bu dinin perdesidir. O perdeyi bir kaldırdım adam. Ne yapar orada? De oradan içeri girer. Onun için dikkat etmek lazım. Evet. Okuyalım. Bitireceğiz. Geri kalan fırkalar çeşitli bidat ve delalet sap, sap, delaletlere saptıkları için onlara ehli bidat ve delalet derler. Delalet demeyelim de dalalet diyelim isterseniz. Zaten dalalet diye yazmış. Sen şimdi delalet diyorsun. Arapça Delale ile dalale arasında fark var. Delale, dilale. Delalet etmek, göstermek, yol göstermek. Dalale sapıklık. Onun için he, yani e, nasıl yazıldıysa öyle okuyalım. Bir şartla yanlış yazılmışsa doğrusunu okuyalım. Doğru yazılanı yanlış okumayalım. Evet. Geri kalan fırkalar çeşitli bidat ve dalaletleri saptıklar için onlara ehli bidat ve delalet derler. Bunların içinde bir ifrat, diğeri teftirtte olmak üzere bilhassa kader meselesinde dikkati çeken iki fırka vardır. Biri kaderiye, diğeri cebriye. Evet, kaderiye, cebriye ikisini de aynı anlamda alabiliriz zaten. El, kaderi, el kaderiye, cabire, el mücbre demiştik. El kaderiye, el nufatül kaderiye demiştik. İşte kaderiye ile cebriye, kaderiye işte inkar edenler, işte muhtezile cehmiyenindi genelde. Müsenması, Cebriye de işte aşağıda var zaten. Oku bakalım. Kelime kelime esas itibarıyla dipnotta Cebriye. Kelime esas itibarıyla Cebriye okun, okunursa da Galata meşhur kabilesinden Cebriye diye şöhret bulmuştur. Evet. Evet. Yani Cebriye diye okumak daha doğrudur ama Galata meşhur kabilesinden Cebriye. Galata meşhur da şeydir, muhtemettir Yani itimat edilir. Daha çok Cebriyi olarak anılır. cabiri olur, mücbiri olur. Yani Cebriye, cabire, Mücbire üç kelime de nedir? Kullanılır ama Cebriyi olarak okunursa da diyor. Galatı meşhur kabilinden Cebriye diye şöhret bulmuştur diyor. Burada kalalım isterseniz. Daha sonra bunları teker teker açıklayacak. Biz de inşallah onun açıklamalarıyla birlikte ne yapacağız? Yol kat edeceğiz. Bugün inşallah alacaklarımız bu kadar kısaca. Önümüzdeki ders inşallah pazartesi devam etmek üzere subhaneke Allahumme ve bihamdike eşe dönleylente estağfuruke ve etûb ilek